Oh Çıkkastı Kainat, bugün 30 Nisan Cuma, yıl 2010, ay 4, gün 120, Kasım 174 1431, Hicri Cemazü'yle evvel 16, 1426, Rumi Nisan 17 Haliç günü, 1983 Fırtına Günün tarihi, 221 yıl önce bugün, 30 Nisan 1789'da Amerika Birleşik Devletleri ilk başkanı olarak George Washington'ı seçti. 65 yıl önce bugün 30 Nisan 1945'te Nazi Almanyası'nın führeri Hitler, müttefik ordularının Berlin'e çok yaklaştığı şu günlerde hiçbir kurtuluş umudu kalmadığını anlayarak metresi Eva Braun'la birlikte intihar etmişti. Günün fıkrası, ıspanak. Anne, 4 yaşındaki kızına, güler, ıspanağı bol bol ye dedi, çok faydalıdır, yanaklarına renk verir. Küçük kız hayretle annesine bakıp, Aman anne, yeşil yanağı kim ister? diye sordu. Yemek listesi gün 120. Ispanaklı börek, zeytinyağlı kavak, salata, meyve. Büyük, Büyük saatte marif takvimi. From riding the range in the cold He dreamed of his Hollywood maiden Her love was as lasting as gold As he drew near her window A shadow he saw on the shade It was the great Philadelphia lawyer Making love to His Hollywood made The night was as still as the desert The moon was bright overhead Bill listened a to the lawyer He could hear every word that he said Your hands are so pretty and lovely Your form so rare Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadio.com ve Açık Gazete açıldı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple. Günaydın. Günaydın. Willie Nelson'a da bir günaydın diyelim. Asıllı adı Hugh Nelson ama Amerika'nın en önemli country dalındaki müzik hem yazarı, bestecisi ve aynı zamanda da şarkıcısı, şair ve aktör. Kendisi Outlaw diye kanun dışı diye adlandırılan kanun kaçağı ya da diye adlandırılan country hareketinin de önemli temsilcilerinden biri ikonik bir kimliği var Amerikan popüler kültürü içinde aynı zamanda da çok kuvvetli bir haklar savunuculuğunu da yapıyor bu şarkı Marihuana'nın da savunucusu Philadelphia Lawyer adlı önemli şarkıyı da seslendiriyordu bu ee, Amerikan Sivil Halklar Hareketi'nin işçi Hareketi'nin de önemli şarkılarından birisi Willie Nelson'ı dinledik ona da bir günaydın dedik haftanın son açık gazetesinde evet e, çevre haberleri aslında oldukça önemli bir yer tutuyor bugün programımızda BBC'den ve başka kaynaklardan Associated Press'ten Ajanslardan Guardian'dan Ve Reuters'dan aldığımız haberleri Derlemesine göre Çok ciddi bir Tarihin belki de gelmiş geçmiş En büyük çevre felaketi Haberleriyle Karşı karşıya olabiliriz BBC'nin Belirttiğine göre Gözler <gülüyor> Bu Meksika körfezinde batan petrol platformu ta kuyuya bir, bir buçuk kilometre derinlikteki kuyuya kadar giden felaket tahmin edilenin çok üstünde bir akış yaratıyormuş sızma. Petrol sızması beş kere daha fazla oldu daha önceden düşünülenden yani 11 işçinin de. Kaybolmasıyla, muhtemelen ölmesiyle zaten aramada durduruldu. Sonuçlanan büyük bir patlama oldu ve battı. Bu petrol platformu BP'ye aitti. Ve yani Jamaika adası büyüklüğünde bir büyük leke var. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dört eyaletine de tehlike oluşturabileceği söyleniyor. Üç büyük sızma, üçüncü büyük sızma da keşfedilmiş. Ve bu yüzden de işte şimdiye kadar bu görmüş en büyük felaket olarak nitelendirilebileceği söyleniyor. <gülüyor> Muhtemelen bununla kıyaslanabilecek tek şey Kuveyt, yangınları diyor. Körfez Savaşı 1991'de şey olduğu zaman Saddam, Hüseyin, Kuvvetin işgalinden sonra yakmıştı petrol kuyularını. Ona, onunla eş değerde bir felaket olduğu söyleniyor ki Gör görüntüler hatırlardadır herhalde 1991'de. Ortalığı ciddi. Aylarca süren bir yangındı. Evet. Ortalığı mahve, gün gündüzü karartmıştı güneşi, yangınlar. Hı hı. Şimdi bir de Exxon Valdez kazasıyla kıyaslıyorlar. Ama bu... Büyüdükçe iş zaten Exxon Valdez felaketiyle de Alaska kıyısında olan felaketle de hiçbir kıyaslama da kabul etmeyeceğini söylüyorlar. Çünkü Janet Napoletano da söylemiş bunu İçişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Birisi bir gemi ne kadar büyük de olsa milyonlarca varil de galon da alsa içine tanker. Sonunda belli bir miktar petrolden bahsediyoruz. Tabii ki burada bir kuyu var ve yani sürekli bir akıntı var. Hı hı. Yani günde 5000 bin varil, 210 bin galon. Şimdi denize, Louisiana'nın 75 kilometre kadar açıklarında. 75-80 kilometre açıklarında böyle denize dökülüyormuş ve işte Jamaika adası büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu ne kadar ediyor? 210 bin galon aslında. 4 litre galiba bir galon. İşte 850 bin litre günde dökülmekte oldu ve Exxon Valdez'de 11 milyon galon dökülmüştü. Bu hesapça iki ay içinde bile. Exxon Validesi aşabileceği söyleniyor ki Artık kontrol edile, edilemeyeceğini de kimse bilmiyor Çok büyük bir felaket Ve üstelik de işte Kontrollü yakma denen yöntemlerle falan şey yapmaya çalışıyorlar ama Bunun pek mümkün olamayacağı da galiba ortada Yalnız rivayet muhtelif bu konuda BP temsilcisi ne demiş biliyor musun Yok canım abartılıyor demiş Öyle mi? Yani, ne açıdan bahsetliyormuş? Ben baktım demiş, sandığım, söylediğiniz kadar yüksek değil demiş. 5000 değil, 3000 ver elini gibi bir şey mi? Ha evet. bin, bin. So şey. Anladım tamam. Peki. Fakat şey, yani. uzlaşmamıştı ordu, sahil muhafaza ve ordu da işin içine Pentagon'da bir amiral de kontrol ediyor. Yani sahil muhafazadan Rear Admiral'ın şeyinin bilmiyorum İngilizcesini yani Türkçesini neye tekabül ettiğini ama Mary Landry demiş ki Ulusal Okyanus Atmosfer Araştırmaları idaresi var. Amerika'nın en büyük bilimsel kuruluşlarından biri NOAA diye kısaltılıyor. Onun hesabı 5000 varil günde döküldüğü körfeze ve daha önceki 1000 varillik şeyin beş katı gibi korkunç bir şey olduğunu söylüyor. Doug Suttle da B.P.'nin başlayacak uzmanıymış bu işle ilgilenen. Hayır o değil diyorsa da ısrar etmiş orada Mary beş bin diye. Aralarında anlaşırlar mı diyorsun? Niye anlaşmasınlar ki? Yani en nihayetinde bir orta yol bulmak lazım herhalde. Evet yalnız tabii çok... 1989'daki Exxon Valdez Alaska kıyılarında neye yol açtı? Aşağı yukarı anlaşmanın 4, imkansız olduğu bir duruma herhalde değil mi? birini ne indirmiş deniz canlılarının durumunu orada. Yani %75'ini yok etmiş Exxon Valdez kazası. Üstelik de o da tedbir al, alın diyenleri de cezalandırdıkları, sözünü dinlemedikleri bir durumdu. Burada da BP Geçen sene lobby yaparak almıştı. Onu da unutmayalım yani. <Gülüyor> o zaman 10 milyon galon, 10.8 milyon galon dökülmüştü 1989'da. Bunun çok aşacağı söyleniyor. Zaten biri gemi, biri kuyu. Meseleye Obama da müdahale etmiş ama ne yapabilir bilinmiyor. Hassas doğal doğa dengesini tahrip olması ihtimali çevreci grupları derin biçimde kaygılandırıyor demiş BBC Türkçe'den ama aldığım haber şu var çok daha ağır bir sorunla karşı karşıya kalındığı konusunu artık örtbas edemiyorlar galiba böyle bir ağır bir sorun mu var öyle var öyle durum yani çok e, bu konular aslında bir yandan da çok normal saydığımız çünkü e, sık sık olan işte ne yapalım petrolün cilvelerinden biri diyebileceğimiz bir durum bir yandan da. Yani e, bu seferkinin çapının çok daha geniş olmasından öte bir farkı yok. Onlarca yüzlerce e, bu sektörün yaptığı işte çeşitli güvenlik açıkları, çeşitli maliyet ucuzlatmaları ve çeşitli doğası gereği kazaların e, örneklerinden biri aslında. Hatta şey demişler, ilginç bir şey, %40'ı sulak alanların falan orada bulunuyormuş. Dolayısıyla şimdi mesela kontrollü yakma diyorlar ya, ya çıkacak dumanlardan zehirlenecek hayvanlar ve ölecek canlı bitkiler, diğer canlılar falan ne olacak deyince, e, petrole bulanmalarından daha iyidir diyorlarmış. Daha az zarar. Yani böyle... Kar zarar hesapları yapılabiliyor ancak. Yani hı hı. Gerçekten trajik bir boyutla karşı karşıyayız. Ee, BP'yi cezalandırırlar mı bilmiyorum ama kar rekorlarını da daha kırdığını geçen hafta söylemiştik bütün kar rekorlarını. Karlı bir iş yani petrolcülük. Güzel iş. Evet. İkinci bir e, çevre haberimizde, çevreyle ilgili ikinci bir haberimizde tabii üçüncü köprüyle ilgili bir durum var ortada. İlginç o da diyeyim. Yani o da aslında başka petrol faciası. En nihayetinde e, yani biraz daha beton görüntülü, daha katı halde maddenin katı hali ama e, petrol olduğu sürece işe yarayabilecek ve petrol olmadığında anlamsızlaşacak bir başka e, felaket. Aslında üçüncü köprüde nereye yapılacağı sonunda belli olmuş sanki bütün mevzu nereye yapılacağı ve e, bunun üzerinden bir şey değişecekmiş gibi e, algılandı. En nihayetinde galiba da bunu istiyorlardı herhalde. E, bir garip bir hal e, işte birkaç tane bilgi var elimizde biri altı milyar dolara mal olacakmış. Bunların çoğu kamulaştırma değilmiş merak etmeye gerek yokmuş çoğu zaten devlet arazisiymiş bir miktar ormanlara giriliyormuş ama hayır girilmiyormuş e, devlete sorarsanız. Tamam girilen bir kısım varmış ama onun yerine de Kilios'taki eski maden ocakları yeşillendirilecekmiş. Her şey yolunda. E, bu üçüncü köprü tırlar geçsin diye lazımmış. E, böyle yani e, genellikle bilim insanları konuya dair çalışan bu köprülerin pek bir işe yaramadığını ne ka köprü o kadar araba olduğunu ve e, her köprünün ...tıkanmaya mahkum olduğunu söylüyorlar evet, ama... Şimdi herkes Negan. bir şeyinden bahsediyor. Garipçe köyüyle meşhur Poyraz köy. Poyraz köyü de dalanın arazisi olarak biliyoruz zaten. Hı hı. O kendisinin değil askeriyenin kullanımına verdiğini söylüyordu. Çok büyük bir şey İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan biri. Dalan'ın Garipçe ile Poyraz arasında kurulacağı tebliğ ediliyor... Tabii bunun İstanbul için ve genel yalnız İstanbul için değil, pek çok şey için Türkiye'deki pek çok kesim ve insan içinde çok ciddi sorunlar çıkarabileceği konusunda baya problem var. Yani Profesör Doktor Haluk Gerçekli İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok defalar bunu da konuşmuştuk Haluk Gerçek neden bu köprü transit trafiğin oranı %3'ün bile altında diyor Milliyet gazetesindeki bugün kendisiyle yapılmış alınmış uzman görüşü var bugüne kadar gündeme gelenlerden farklı güzergahta deniyor boğazın en kuzeyinde inşa edilecek deniyor ama Sarıyer Garipçe ile Beykoz Poyrazköy arasında uzanacakmış 260 kilometrelik bir otoyol ...ağır vasıtalara transit yol olacak... ...tabii iktidarın... ...ra kendilerini yakın hisseden... ...gazetelerde bu... ...mesela kamyonların... ...Yeni Şafak'ta mesela başması. şey var... ...işte bypass... ...rantı bypass ettiler... ...falan gibi... ...6 milyar dolarlık bir projede meğer... ...yani bize açıklanan fiyatı 6 milyar dolar... ...rant bypass edilmiş... ...Yeni şafan manşeti öyle... Bir gündeyse AKP'nin rant köprüsü, bir AKP takıntısı durumu var. Yani hani çünkü hükümetler zaten rant için yapıyor bu işleri. AKP değil MHP olsaydı büyük ihtimalle hayır için yapacaktı. O ayrı bir konu ama AKP'nin rant köprüsü demiş. İşte böyle bir iki nokta arasında bir yerde köprü. Evet, üçüncü köprü güzergahını da bir tek bir kişi bilmiş. Ha, sürpriz deniyor ya o... Hı hı. ...Poyraz Köy'de 10 yıl muhtarlık yapan ve geçen yıl emekli olan Ahmet Ersoy. Tam da ihtiyacımız olduğunda emekli olmuş mu? <gülüyor> Nereden bilmiş? Yani tahmini mi tutmuş? Evet, geçen yıl emekli olmuş Ahmet Ersoy. Dün açıklanan köprünün güzergahını 2 yıl öncesinden bilmiş yalnız kendisi. Bu da Referans Gazetesi'nde var. Belli yerlerle biraz yakınlığım vardı. Zaten Başbakan da hep kuzeyi işaret ederdi demiş. Evet Aram Ekin Duran'ın haberi bu e, referans gazetesinden. Şimdi tabi bu Başbakan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanlarda 1989'da mıydı? Yani çok 1990'larda söylenmiş bir sözü vardı e, Başbakan'ın. O zamanlar Başbakan değil Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunun bir Üçüncü köprünün bir cinayet olduğunu söylemişti. Yanılmış aslında. Bence cinayet falan değil, intihar olarak değiştirmemiz gerekse iyi olabilir. Hı hı. Çünkü Haluk gerçekle mesela geçen yıl sonlarında yapılmış olan 1909, 2009 aralığında yılın son günlerinde yapılmış olan bir uzun söyleşide Buldum baktım ben televizyonda her kesimden İstanbul halkıyla yapılan bir röportajda İstanbul'un kuzeyine yapılacak üçüncü bir köprüye gerek var mı sorusuna var diyenler de olmuş ama köprü yapılırsa bu kent kuzeye doğru yayılır mı sorusuna bütün cevaplar evet yayılır tabii insanlar oralara göç eder olmuş. Yani sokaktaki sıradan vatandaş durumu farkında. Siz ne diyorsunuz diyorlar. Haluk gerçekte diyor ki bazı şeylerin farkındalar ama çok da fazla ilgilendirmiyor onları. Çünkü İstanbullu kim dediğiniz zaman kırsal kesimden çok ciddi bir göç var. Her yıl birkaç yüz bin kişi gelip yerleşiyor buraya. Onlar daha çok kendi yaşam alanları, kendi çevreleri içinde kente tutunmaya çalışıyorlar ama e, bu farkındalığın oluşması şart meslek odaları sivil toplum kuruluşları var ses çıkaran eleştiren onlara da siz zaten her şeye muhalifsiniz. Daha önce de köprü şeylere de karşıydınız. Köprülere de hep karşıydınız. Bu bunlar kente civi çakılmasını istemiyor diye bir söylemle karşı çıkılıyor ama yani e, İstanbul'da işte 1900 95 yılında... ...Başbakan Tayyip Erdoğan... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı... ...ve 3. Köprü'ye karşıydı... ...o zaman köprüye karşı olmak... ...çünkü kente köprü yaptırmamak... ...yerel seçime giden partilere... ...artı puan kazandırıyordu... ...çünkü kente böyle bir tepki vardı... ...şimdi aynı tepkinin artarak... ...devam etmesi lazım demiş ki... ...çok haklı Hı. bence de... ...yani... İstanbul'a bu kadar motorlu Peki nedir? Yani yapmaları için gerekçi, ge, geçerli gerekçeler çünküler sunmuyorlar. Çünküleri çok basit. Çünkü şöyle sunuyorlar demiş. İstanbul'da bu kadar motorlu araç var, trafik tıkanıyor. Biz bu yolları, köprüleri yaparsak rahatlayacak. Bu son derece yanlış bir yaklaşım diyor profesör. Gerçek. Bunun tersini söyleyen bilimsel çalışmalar var, uzmanlar var, plancılar var. Diyorlar ki siz yeni bir yol Yeni bir köprü, yeni bir karayolu tüneli yapsanız da başlangıçta bu bir miktar rahatlık sağlar ama bir süre sonra yeni kullanıcılar ortaya çıkar. Bu yeni yolların, köprülerin çevresinde yeni yerleşimler ortaya çıkar. Bu yollar, köprüler kendi trafiğini yaratır ve bir süre sonra bunlar da tıkanır. İstanbul bunu yaşadı diyor zaten. Birinci köprüde de yaşadı, hı hı. ikinci köprüde de yaşadı. Üçüncüsü de aynı akıbete uğrayacak. Birinci köprü yolunu çok iyi hatırlamıyorum daha yaşım yetmediği için ama ikinci köprü yolunun açıldığı ve açıldıktan sonra oraların nasıl şehirleştiğini yani çok rahatlıkla herhalde dinleyicilerin en azından ben ve benden öncesi biliyordur. Çok hızlı olmuştu çünkü böyle hızla uçsuz bucaksız boşluklar binalarla doldu. Oraların hepsi birer imar alanına dönüştü. Burada da başka türlü olması ihtimali çok yok. Çünkü e, tam da bu rant dediğimiz şey sadece hükümetlerin işine yaramıyor. Tabii bunu da görmek lazım. Arazi sahiplerinden arazi sahiplenecek olanlara bir sürü bir sürü e, rant kapısı da açılıyor ardından. Hem rant kapısı açılıyor hem de çok kısa zamanlı kar hesaplarıyla yapılmış şeyler bunlar ve politikacı olmak yani önce nükleer santrallere karşıyken iktidara geldiğiniz zaman aynı kaygıları taşımıyorsunuz. Tamamen değiştirebiliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefette ya da belediyede iken, görevliyken, çalışırken, belediye başkanı iken söyledikleriyle başbakanken söyledikleri tamamen farklı. Yani e, fakat bunu önlemenin bir tek yolu var. Yani Haluk gerçekten ona işaret etmişti bu mimdapla yapılan, MİMDAP'ın kendisi yaptığı söyleşide. Burada... Esas halkın yani kentte yaşayanların söz sahibi olması gerekiyor. Süreç içinde onun söz sahibi olabileceği katılım mekanizmalarının olması lazım. Bir de insanların doğru bilgilendirilmesi lazım. Çünkü bilgi sahibi olmaları lazım ki fikirleri olsun diyor. İşte bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Tekrar konuşuruz tabii bunu. Yani İstanbul'un ormanları, su havzaları elden gittiği kuzeydeki İstanbul'un Akciğerleri dediğimiz alanlar betonlaştığı zaman çocuklarımız, torunlarımız nasıl bir kentte yaşayacaklar ve şimdi bu kararları alan yöneticiler hakkında neler düşünecekler demiş. Daha çok gelecek kuşakları ilgilendiriyor diyor ki Haluk Gerçek buna da tam olarak katılmadığımı söyleyeyim. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz da yeterince ağır zaten bu torunlara kadar gitmeyecek bunu daha erken de zaten kabus bir durum yaşamıyor muyuz yani hani değişen bir şey oldu mu yani hayır çünkü o, o. zaten İstanbul'un trafiği gerçekten e, dehşetengiz evet. durumda e, yani şehrin hali gerçekten e, çok çeşitli şekillerde çeşitli yönlerden ciddi anlamda felaket sayılabilir depreme girmiyorum bile ki e, gir, girip ne olacak diye girmiyorum açıkçası ...bütün bunları yan yana koyduğumuzda... ...biraz tatsız... ...yani... ...bu seragazı... ...gidip mesela çeşitli... ...işte Kopenhag'da da... ...başka yerlerde belediyeler arası toplantılara da... ...katılıp seragazlarını azaltacağız... ...diye sözler veriyor... ...belediye başkanları... ...ve bu söylediklerinin tamamen tersine de... ...imza atan uygulamalar yapıyorlar... ...daha dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... ...zaten açıklanıyor yeri merak etmeyin... rant yok filan dedi... Ama tabii bir yandan bu sürdürülebilirlik diye adlandırılan hiçbir anlamı olmayan içi boşaltılmış şeylere sözleşmeleri imzalıyor ama lafta sonra da iklim zirvesi toplantılarına katılıyor. İşte bunu şey de söylemiş Ali Gerçek'te. Sonra da bir yandan da bütün bu şey tipi projelere imza atıyorlar işte. Üçüncü köprü kent içine tünel yapma, boğazın altına karayolu tüneli yapma gibi tamamen bu sürdürülebilirlik ilkelerine, küresel iklim değişikliğine ne önleme ya da azaltma ilkelerine politikalarına tamamen ters düşen uygulamalar yapıyorlar. Yani muazzam bir greenwash dedikleri işte yeşil badana Hı -hı. yapıyorlar ama sözleriyle eylemleri birbirini tutmuyor. Bunu tutturmanın da bir tek yolu var ama ma ma ma maalesef. O da bastırıp mücadele etmekten geçiyor. Başka bir yol yok, bulunamadı. Hindistan'da mesela bu Büyük Baraj mesele, Ilısı Barajı da aynı şey. Hindistan'da, Narma'da Serdar hı hı. bilmem ne e, e, projesinin son halini de e, okumak mümkün şeyden milyonlarca insanın yerinden yurdundan edildiği bir şeyde Şimdi Sardar Serdar Sarovar Barajı tamamlanmak üzereymiş Gucerat eyaletinde ve bunlara karşı çıkan Narmada Baçao Andolan adlı bir kuruluşun ne, o, neler başımıza gelecek dediyse hepsinin meydana geldiği bir an. Yani gözle görünür bir gerçekliği adım adım işte bir takım şirketlerin rantlarıyla oluyor. Yani kanallar inşa edilmemiş, yerlerinden edilen insanların onlara yeni yer gösterilmemiş, para bitmiş, Narma da suyu da zaten başka nehir yataklarına yönlendirilmeye çalışılıyormuş ama çoktan zaten o da barajla kurutulmuş bir şey. Nehir Sabarmatiye mesela ve şehrin büyük kısmı da Zaten suyun da şehirler tarafından Yutuluyor ve büyük Şirketler tarafından Ve artık Nehirler kullanılamaz hale Gelmiş durumda Yani bu açıkça gözle görülen Köyün Olduğu yerlerde Bunlar da ısrar ediyor Bunun ranttan başka bir izahı var mı Bilemiyorum doğrusu Öyle işte İki büyük çevre haberiyle dünyadan ve İstanbul'dan ilk yarım saati de kapatmış olduk. Ergenekon ve Albay Çiçek hakkında yakalama kararı çıkması haberine birazcık bakarız. Çiçek'e yakalama emri önemli. Bir de Dalan'ın başbakan. Başbakan Dalan. Bugün de Haliç günü 83 yılından itibaren alakası var mı? İkisinin yok değil mi? Yok. Üçüncü köprüyle de alakası yok. Yok. Hatta Körfez ile akan, Meksika Körfez akan petrollerle de alakası yok. Hiçbir şey birbirine bağlı değil. Ne alakası var? Dalan Başbakan. Açık gaste. <gülüyor> We took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down. River, and we see the British come, and there must have been a hundred of beating on the drum. They stepped so high, and they made the bugles ring. We stood beside our cotton bales and didn't say a thing. We fired our guns, and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more, and they began to running on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old oh, Hickory.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 They ran so fast that the hounds couldn't catch them Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Till the barrel melted down, so we grabbed an alligator and we pulled another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder, off the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a coming There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run in, on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where rabbit couldn't go. They ran so. The hounds couldn't catch down Mississippi to the Gulf of Mexico. Johnny Harton'dan dinlediğimiz Battle of New Orleans adlı country ile rock arasında kalmış ilginç şarkılarından biri bir bir dönem Böyle tarihi baladlar modası vardı ama dalga geçiyor İngilizlerle yapılan bağımsızlık savaşıyla ilgili New Orleans savaşını anlatan hoş bir şarkıydı. Johnny Horton'ın doğum gününde 1925'te bugün doğmuş 1960'ta ölmüştü kendisi. Johnny Horton'ın birkaç çok ünlü parçasından biri böyle tarihi baladlarla çok kazanmıştı kendisi. Evet devam edelim bu arada da şey tepkiler bahsinde üçüncü köprüde tabi ilginçte bir şey var bir bölüm insanda tabi kendi arazileri değerleneceği için çok küçük sayıda bir insanda öyle keyifli bir durumda var araziler değerlenecek diye halk içindeymiş poiras köyde mesela bu arada tabi Dalana aitse o arazi o da rant elde edecektir bu değerlendirmeden. Bence düşünecek <gülüyor> daha ciddi sıkıntıları olabilir. Olabilir, evet. Garipçede de kadınlar temkinli, erkekler umutlu diye bir haber yapmış röportaj. Ama esas olarak sordukları şeye, haberleri sordukları zaman, e, mesela işte Haluk Gerçek'in, Profesör İstanbul Teknik Üniversitesi'nden kaçınılmaz şekilde buraları yerleşime açılmış olacak. Bu köprüde kendi trafiğini yaratacak. İstanbul'un son su ve orman alanları da elinden gitmiş olacak. Transit trafiğe hizmeti düşünülüyorsa zaten transit trafiğin oranı %3'ün bile altında diyor. Bir aldatmaca olduğunu ortaya koyuyor. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Besim Sertok'ta programcılarımızdan olabilecek güzergahların en kötüsü olduğunu en kuzeyden geçti ve en yoğun ormanın bulunduğu alanda asıl korkutan da yolun yarattığı tahribat ötesinde yaratacağı çekim etkisi yerleşimi özendirmesi bu bir ulaşım projesi değil belli bir paranın paylaşılması sorunudur diyor Erhan Demir dizende eski şehir plancıları odası başkanı. Kesinlikle yapılamayacak bir yer. Garipçenin arkası Kilyos, Zekeriye Köy, Demirci Köy yapılaşmanın olduğu yer. Poyraz Köy'ün arkası tamamen orman alanı. İçinde de kırsal yerleşim var. Her iki tarafın arkasında da içme suyu havzaları yer alıyor. En yapılamayacak yer demiş Erhan Demirdizen. Profesör Kadir Erdin de İstanbul Üniversitesi'nden, Orman Fakültesi'nden. Doğanın el sürülmedik yeri hiç kalmayacak böylece. On ağaç keselim, yüz ağaç dikelim şeklinde müteahhit anlayışıyla olmaz. Kene bile artabilir. İki B'lik alanlar doğru diyor. Eyüp Muhçu da Mimarlar Odası Genel Başkanı. Köprülücü geçişlerin çözüm olamayacağını hep açıklıyoruz demiş. Gürsel Tekin de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. İlginç bir soru sormuş aslında. Yani böyle bir çevre faciasına yol açacak projenin açıklandığı toplantıda Çevre Bakanı neden yoktu acaba demiş. İlginç aslında soru. E olsaydı o da zaten e, köprünün ne kadar gerekli ve ne kadar iyi olduğunu anlatmayacak mıydı? İşte sormuş Gürsel Tekin de bu projeye karşı olduğu için mi yoksa çevre konusu kimsenin umurunda olmadığı için mi? Açıklanan köprü çalışması tamamen korsandır demiş. O da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. İşte İstanbul'un doğasına hançer sokuldu diyor. Genel olarak Serhat Oğuz'un hazırladığı bir terlemeydi bu da. Dönelim şimdi boyrazköy üzerinden. Poyrazköy'den darbe. <gülüyor> evet. Poyrazköy bir yandan köprüye bir yandan da darbeye açılıyor. E, Poyrazköy'de olan bitenden öte işte bugün çoğu gazetenin manşetinde e, Dalan'ın darbe sonrası başbakanı olduğuna dair e, iddianameden e, çeşitli haberler görmek mümkün. E, çoğunda da manşet darbe başbakanı, darbenin başbakanı e, falan filan diye geçiyor. Evet, da benim başbakanı demiş, Star'da dar benim başbakanı evet. Bazı gazetelerde değinilmemiş ama ilginç yani bir şey nedir bu? Kim söylüyor bunu? Ya bu doğrudan iddianame de geçiyor. İrtica ile mücadele elanpları soruşturması vardı ya hani evet. ıslak imza. Ee, o kapsamda e, iddianamede geçen başbakan adayı Bedrettin Dalan. Se evet. Dün e, işte 82 ek delil krasörü bulunan iddianameyi kabul etmiş İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün ve e, ayrıca da tabii e, Albay Dursun Çiçek hakkında yakalama emri üçüncü kez çıkarılmış oldu. Bu arada aynı iddianame kapsamında e, böyle aslında yani bence daha ilginç olanı ya da sarsıcı ise şu. Bana yurt dışına git dediler kısmı iddianamede gayet net var e, Bedrettin Dalan'ın e, soruşturmadan önce haberdar olduğu oğlum bir bakın bakalım beni de alacaklar mı dediği e, bunun üzerine de öğrendiği gözaltına alınacağını ve yurt dışına çıktı yani düzden kaçmış bayağı firar varmış ortada ve üstüne üstlük devletin içinden e, Bedrettin Dalan'a işte seni alın, alacaklar git e, denildiği de iddianamede var. Ee, bunu da kendisine bildiren kim ee, kimdi? Mitten biriydi, değil mi? Benim önümdeki haberde şu anda yok. Ama e... ben de iyi hatırlamıyorum ama muğlak bir şekilde aklımda kaldı kadarıyla. Evet, milli İstihbarat teşkilatı adı. Acaba bir şey mi yapıyoruz? Bilmiyorum. Yalnız yani iddianamede Dala'nın Ergenekon'un darbe planlarında uluslararası ilişkiye yürütme, medya, siyaset ve iş adamlarının yönlendirmesiyle görevli olduğu öne sürülüyor ve askerleri de müdahalenin bir zorunluluk olduğu yönünde sürekli teşvik ve cesaretlendirdiği, teşvik edip cesaretlendirdiği söyleniyor. Ha, İstanbul mit Bölge Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özel Yılmaz'ın uyarısıyla imiş. Şimdi buldum ben de onu. 28 Kasım 2008'de de e, iddianamenin 15. sayfasında var. Mesela Paşam diye hitap etti. Edip B. Kim acaba Edip B bilemiyoruz öyle geçmiş. Edip B ile e, görüşüyorlar telefonda Sayın Dalan. Aralarında şöyle bir görüşme geçiyor. Valla işte böyle bir yurt dışına çıktık bazı tavsiyeler üzerine. Edip Bey anlıyorum. Dalan ne sorsam bilmiyorum. Edip Bey bir şey yok. Daha doğrusu ne sorayım ki yani her şey ayan beyan ortada artık. Dalan yani çık gez diyorlar biz de gezdik yani geziyoruz ne diyeyim. O anda bilgin varsa sağlığım, içi, sağlığım iyi hiçbir sorun yok geziyoruz. Aynı gün e, Saadet isimli bir kişiyle de görüşüyor Dalan işte böyle gezmem gerekiyormuş diyor. Kim emretti bunu diyor Saadet. Emir diye bir şey yok. Kimse emretmedi. Tavsiye etti arkadaşlar." diyordu alanda. İşte ee, işte böyle. Hasta olsam kendi hastaneme giderim. Bana kaç dediler?" dedi de kaydedilmiş bir başka. Zaten hasta Son değilmiş konuşuyor. Edip Bey'e e, söylüyor. Hasta değilim, gayet iyi. Hasta olsam kendi hastanem var." diyor zaten. Giderim." demiş. Evet. Bu kendi hastanesi dedi. Yeditepe Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Hastanesi herhalde, değil mi? E tabii. Onun hastanesi mi e, Yani Hala bildiğim kadarıyla mütevelli heyeti başkanı bütün bu e, rezilliğin yanında. E, bunda devam ediyor olması herhalde e, garip diyebiliriz değil mi? Ayıp olmaz garip dememiz. Olmaz herhalde evet. Evet bu arada da işte e, Dursun Çiçek ve Bedrettin Dalan için ağırlaştırılmış müebbet istenen yeni Ergenekon iddianamesinde e, Çiçek için gene albay Çiçek için üçüncü defa tutuklama kararı çıkmış. iki kez daha önce tutuklandı. Her seferinde e, nöbetçi tarafından serbest bırakıldı. Şimdi üçüncü kez çıkmış oluyor. Albay Dursun Çiçek için yakalama emri. E, imzasının gerçek olup olmadığına dair herhalde Türkiye'nin en büyük e, çalışmalarından biri yürüdü. Ne kadar kurum varsa... Hepsi teker teker e, imzanın gerçek olup olmadığına dair araştırmalar yaptılar. E, imza jandarma istihbarattan, TÜBİTAK'tan ve adli tıptan gerçek onayı aldı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum evet. E, ya yani Olaylar o kadar birbiriyle e, girişli ve o kadar çok isimli ve o kadar çok olay yan yana ki e, karıştırmaktan korkuyor insan ama bu söylediklerimiz doğru. E, bunun üzerinden de Dursun Çiçek e, şimdi tekrar sanırım içeri girecek. Öyle gibi görünüyor. E, bu arada bu yeni kabul edilen iddia, iddianamenin ilk duruşması da 28 Haziran'da görülecek imiş. Evet bir numaralı sanık olarak Dalan görünüyor öyle mi? Evet öyle. Evet. Yani Albay Dursun Çiçek hakkında yakalama emri çıkartıldı. 184 sayfalık bir iddianame bu. Bir numaralı sanık olarak Bedrettin Dalan yer alıyor. Ve 7 sanıklı bu davanın ilk duruşması da senin de dediğin gibi 28 Haziran 2010'da yapılacak çeşitli şeyler de var. İstanbul gazetelerde ve ajanslarda var. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, işte Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan, Albay Dursun Çiçek ve Avukat Serdar Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi de tamamlamış oldu. Bir yerde 184 diyor, bir yerde de 165 sayfa diyor iddianame ama o kadar önemli bir fark değil. Herhalde ekleriyle beraber fark ediyordur. Farklı kaynaklarda ufak tefek değişiklikler oluyor ama özü herhalde değişmiyor. Ayrıca Başbakan Mağdur Adalet ve Kalkınma Partisi de müştekiymiş burada sıfat olarak bu sıfatlarla yer alıyorlar. Ahmet Türk'te müşteki sıfatıyla girmiş bu iddianameye. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılamayacağını da daha, kapatılmayacağını daha önceden de Dalanın öğrenmiş olduğuna hı hı. dair de tuhaf tuhaf bilgi parçaları haber mi diyelim bunlara var. İddianamenin içinde yer alıyor. Evet. Bunun dışında ne var? Bunun dışında neler var dersek Aslında birincisi yarın 1 Mayıs 1 Mayıs'la ilgili televizyonlarda yoğun bir haber dalgası var bir yandan bir Mayıs 1977 ne olmuştu haberlerini bol bol görebilmek mümkün televizyonlarda bir yandan da 2010'daki işte ilk 76 da başlamıştı zaten 77 78 derken işte 2010 1 Mayıs Taksim'de olacak. E, bununla ilgili de tonla haber var. E, yollar büyük oranda kapalı olacak. Ancak zaten e, sabah saat e, 9-9.30 civarında e, çoğu grup 3 koldan yürüyecek olduğu için insanlar çok uzatmaya gerek yok. Ama 3 ayrı kolda buluşmaya başlıyorlar. Ve e, herhalde e, uzun süredir ilk kez başka türlü 1 Mayıs daha bayram havasında 1 Mayıs olması ihtimali gerçekten yüksek gibi görünüyor. Alanda polis olmayacak, arama noktaları uzağa kurulacak ve e, galiba eğer bir terslik olmazsa e, Türkçe dışında Kürtçe, Ermenice, Lazca'da e, 1 Mayıs maçları okunuyor olacak gibi görünüyor sahneden. Bununla ilgili tartışma var diye şeyler de çıktı ama herhalde yokmuş gibi sonunda. Bu da bir diğer e, önemli diyebileceğim haber. Evet, demin ki e, o kadar önemli değil ama demin ki konuştuğumuz haberlerle bağlantılı bir şey de Vatan Gazetesi'nde gözümüze çarptı. Onu da paylaşalım. Boğaziçi Üniversitesi'nden 61 akademisyen e, Ergenekon'dan 2 bu, buçuk yıldır Silivri'de tutuklu olan aydınlar için duyuru yayınlamış. Ne duyurusu? Amacımız Efendim? Hepsi için. Evet, amacımız kesinlikle adaletin yerine gelmesini engellemek değil. Yasalar önünde herkes eşittir. Bilim insanı, bilim adamı diyorlar ve yazar olmak kimseye bu anlamda bir ayrıcalık kazandırmaz. Ancak kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmayan hiçbir yurttaşımız için tutuklamanın bu şekilde telafi edilmesi olanaksız fiili bir cezaya dönüşmesini istemiyoruz demişler. 61 akademisyen imzalamış. Bu aslında belki de bir genel olarak Türkiye'deki tutuklama müessesesinin kötüye kullanılması ve telafi edilmesi olanaksız fiili cezaya dönüşmesine engelleme hareketinin de başı olması diyorum Çünkü yalnız Silivri'de değil Türkiye'de dört bir yanında. Ve onlarca yıldır aslında devam eden bir durumdan bahsediyoruz. Evet mi? ama böyle bir bildirinin Silivri için çıkmış olması da belki iyi. En göz önünde bulunan davalardan biri. Belki de birincisi çünkü Ergekon. Silivri'de görülen. Böylece mesela bütün o diğer şu aralarında çocuk yaşta yüzlerce kişinin hatta binne, sayısı bini aşan çocukların da bulunduğu tutuklama kararlarının da bu şekilde kaldırılması ve cezaya dönüşmesinin engellenmesi yolunda bir adım olduğu için desteklemek mümkün. Sen de aynı fikirde değil misin? Ya tabii istedikleri şey adalet olduğuna göre bir sorun yok tabii. Alt metnini daha iyi okumak lazım metnin. Çok hakim değilim. Ee, o yüzden hani e, doğru bir metindir diyemeyebilirim bir miktar okuyana kadar. Ama e, tabii yani, adil yargılama hakkının e, uygulanması gerekine dair hiçbir şüphe yok bunu söylemek lazım. Tek e, kaygım şu e, olağanüstü bir Türkiye'de senin de dediğin gibi çok uzun yıllardan beri 10 10 yıllardan beri yapılan bir uygulamaya sonunda e, işte bu 61 akademisyeninin de ses vermiş olması önemli. E, bu da önemli bir diğer nokta. Bir Türkiye'de fazla gündeme gelmeyen bir başka olaydan da bahsedelim. Siemens ve Daimler şirketleriyle söz konusu aydınlar falan diyor. Yani Silivri'de aydınlar mı yatıyor? Bu aydın kelimesinden zaten ben şahsen çok haz etmiyorum. Niye birileri aydınlık Doğru, ampul dedi. gibi birileri karanlık bulut gibi falan ama. E, Allah Allah. Neyse. Yani Sonra da ayrıntılı da. bakmak lazım. Vardır tabii. Yani bu aydın nedir bilmiyorum ama. Kendinden menkul bir kavrammış gibi geliyor çünkü bana. Hani bir iş kolu desen değil. E, neyin tanımı oluyor bu Aydın bilmiyorum. Düşünenlere mi Aydın diyoruz. Yazanlara mı, okuyanlara mı, kimdirler. Belli değil biraz. E, garip bir iktidar alanı. Haz etmiyorum ama kullanılan bir dil. Evet vatandaşlar deselerdi daha iyiydi belki diyorsun yani. yani ben tercihen öyle bir şeyleri tercih edebilirim evet. Daha mantıklı gibi yani. Çünkü Aydın bir şeye tekabül etmiyor kafamda. Aydınlanma çağını. İşte ona yine... tekabül ediyor da çok haz ettiğim bir şey değil. Aydınlanmadan haz etmediğimden değil de e, bunun getirisi ve 2010'daki e, karşılıkları sebebiyle. Hani. Neyse. Evet şimdi Siemens ve daimler şirketleriyle ilgili rüşvet iddiaları NTV MSNBC haberini de okuyalım. NTV evet, muhabir Selim Atalaydan evet Türkiye'de Başbakan Erdoğan hakkında gen soru önergesine konu olan Siemens ve daimlerin rüşvet iddiaları dünya gündeminin de ön sıralarında yer aldı diyor. Türkiye dahil 21 ülkedeki rüşvet iddiaları Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi soruşturmalara konu oldu. Yani Amer daimlerin süreci tamamlanmış. Türkiye'de ortaya çıkan belgelerde güyüzüne çıktı. Türkiye'nin şirket adına Ortadoğu'nun merkezi olması bu coğrafyada dağıtılan rüşvetlerin Türkiye'deki ofislerden çıkmasını beraberinde getirdi diyor böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de rüşvet olabilir mi? Yok canım nasıl olacak? Çok sayıda işten uzaklaştırma ve cezalar vermiş daimler şirketi. Bu ayın başında iddianame tekrar gündeme gelmiş. Daimler özür diledi. Amerika Birleşik Devletleri de 185 milyon dolar ceza kesti ve konu kapandı. Zeman's'te de 2008'de benzer şeyler oldu. Şirket Amerika ve Almanya'da cezalandırıldı ama iddianamede yer alan çeşitli ülkelere dair bilgi ve belgeler ortada duruyor. Bu her ülkenin kararına bırakılmış durumda. Yani vicdanınız el veriyorsa görmezden gelin gibi bir karar mı bu? Gibi. Yani Türkiye'de de biliniyormuş daimler için. Türkiye'de İzmir Belediyesi'nde bayan X'e verilen 11 X Türkiye ablesinde yok. Amerikan ama. mahkemesinden ya. Ha onun için. Yoksa. Misye falan derdik. İkislemezdik. Bayan. Pardon bayan, bayan. E derdik. 10 bin dolar rüşvet. İçişleri Bakanlığı'na satılan ne? Otobüslerin tesliminin gecikmesi nedeniyle kesilen cezanın uygulanmaması için. Bayi'ye 2 bin markın üstünde para. Çok daha kapsamlı olaylar varmış. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yazdığı masal kitabının Almanca'ya çevrilmesi. Ve çoğaltılması masrafları. Aliyev'in çocukları ne oldu? Dubai'deki villalar ne oldu? Bir şey mi oldu? Sapa sağlam duruyorlar büyük ihtimalle. Yeni palmiye ektiler diye duydum bir. O kadar yani. Bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla. Evet, böyle Peki bir şimdi şey Ne olacakmış? Hı? Ne olacakmış şimdi yani? Yani belgede rüşvet var ortada galiba, değil mi? Evet. Eee Konu e, ceza kesildi. Konu kapandı diyor ya işte şey. Ama o Amerika'daki konu. Yani Türkiye ayağıyla ilgili e, bizim vicdanımıza teslim edilmiş ya durum. Lockheed Kabaca. ne oldu? E, Bir şey olmadı. Yani Lockheed iyi. O da iyi. Yeni uçak yapıyorlarmış. Onlar da haber verdiler. Bir sorun yok yani. Her şey Türkiye yolunda. Türkiye'de bağlantılıydı. Evet. Böyle bir şey. Türkiye'de basın Yarı özgürmüş. Yok fena özgür... değilmiş yarı özgürse. <gülüyor> ben o kadar vermiyordum. Yüzde elli hiç fena değil. İki yüz ülke arasında yüz altıncı sırada yer alıyormuş. Yalnız Batı Avrupa ülkeleri kategorisinde son sıradaymış. onu hmm. da söyleyeyim. Freedom House adlı özgürlük evi adlı kuruluşun dünyada basın özgürlüklerinin geçen yıl yeniden gerilediğini açıkladığı bir rapor var. Son 8 yıldır sürekli kısıtlanıyormuş. En büyük gerileme Latin Amerika'da oluyormuş. Rusya en kötüsü, hala en baskıcı ve en tehlikeli. Orta Doğu'da en büyük gerileme İran'da. Basın özgürlüğünün en kısıtlı olduğu 10 ülke arasında Küba, Libya, Burma, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyormuş. Türkiye'nin durumu da hiç parlak değilmiş. Bağdat'ta da oyların yeniden sayımına Pazartesi başlanıyor. Sayım var. Böyle haberler var işte. Yani enteresan bir gösteri haberini de söylemeden geçmeyelim bu bir saat kapanırken tam New York'ta üç büyük bankanın önünde bayağı gürültülü bir gösteri olmuş. Associated Press haberi bankaların bu tekerlerine son diye. Bankaları derhal büyük bankaların tek kırın ve halk, iktidarlarını, iktidarı gücü halka devredin diye. <gülüyor> Enteresan bir şey New York'ta da bir gösterir. Baya bir kata değer yani. Michael Moore da Wall Street'te çalışanların sınır dışı edilmesini istedi. Tabi bu bir e, tartışmalı eylemlik durumu yani pastanın 10 e, diliminin 9'unu yiyip bir dilimi 9 kişiye bırakıyorlar bunların sınır dışı edilmesi lazım dedi uzun uzadıya da böyle bir kampanya durumu var e, Amerika'da hakikaten Obama'dan değil ama e, işçi sınıfından bir sosyalizm talebi e, hafiften hafiften sanki yükseliyor gibi kötü kelime olmaktan çıkmış durumda falan e, garip şeyler oluyor tabanda da Amerika açısından bir de son olarak şey haberini verelim ...Türkiye'de endişe verici birkaç gençlik üniversite öğrencileri içinde bazı çatışma haberleri geliyor. E, aslında bu çatışma haberlerinden önce yine e, nefret suçu, ırkçı söylemler vesairenin geldiğini... ...ve bunun üzerine çatışma haberleri geldiğini söylersek belki daha anlamlı hale gelebilir. E, dün ODTÜ'de e, TKP'li öğrencilerle... E, Demokrat yurtsever e, Kürt öğrenciler arasında e, çatışma çıkmış. Aslında çatışmanın sebebi biraz tatsız bir sebep. E, i̇ddialara göre TKP'nin bir toplantısını e, bir grup Kürt öğrenci e, basmış ve bazı gerginlikler, e, olaylar olmuş. E, ardından da TKP'li öğrenciler de şimdi cevap veriyorlar. Ancak da bundan önce... E, Kürtlerle ilgili, Kürt hareketiyle ilgili bir sürü ilginç yazı TKP'nin sitelerinde yayınlanıyordu. İlginçten kastım bayağı hakaret amiz, ağır yazılar vardı. Bunlar da işin başlangıcı oldu bir miktar. Şimdi dün Ot diye Çevik çevik Kuvvet gelmiş, panzerler girmiş falan filan ve iki grup ayrılmış durum bu. Çatışmanın ardından Çevik Kuvvet Polisi üniversite yerleşkesinden ayrıldı diyor Anadolu Ajansı haberi. Gruplar, gruplar kim oldukları tabi Anadolu Ajansı'nın haberinde yok. Ee, bu tip olayların olmaması aslında çünkü e, şiddetin pek de bir şey, çözme ihtimalinin olmadığını hatırlanması gerekiyor. Hele ki 1 Mayıs'a bu kadar az zaman kalmışken e, bu gerginliklerin alana da yansımamasına dikkat etmekte fayda varmış gibi görünüyor. Son 7000 yılın tarihinin gösterdiği bu değil mi? Pek çözmüyor değil mi? Evet, şiddet çözüm. Neyse bakalım. Ama daha e, başka olaylara da gebe olduğu yolunda kaygılarımız da olduğunu belirterek bu saati e, kapatalım. Açık Kaste. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Bugün biraz ekonomi konuşalım dedik. Evet. Yani Avrupa'daki borç krizi Yunanistan ve Portekiz'den sonra İspanya'nın da kredi notunun düşürülmesiyle birlikte büyümesinden korkuluyor diye haberler var. Evet. Biz... Ciddi bir endişe sardı ee, Avrupa ekonomilerini <gülüyor> Yunanistan'ın e, kamu açıklarını bütçe açığını e, geçen hükümetlerin e, gizledikleri ortaya çıktıktan sonra yüzde altı yerine yani gayre Saya yüzde art yurt içi hastanın mil yüzde altısı yerine bunun yüzde on ikisi e, olduğunu açıklamıştı Papandreou hükümeti seçildikten sonra bu tabi çok büyük bir e, sahtekarlık yüzde yüz yani Evet aşağı yüzeyiz. Sonra e, bu 2009'un e, sonunda daha doğrusu 2010'da Şubat ayında bunun e, o, biraz daha bir puan daha yüksek 2009'da da çıkacağı ortaya çıktı. O zaman biraz daha sallandı ortalık ama esas e, dalgalanma e, e, sonbahar aylarında e, gelmişti. Bu ilk değil biliyorsunuz Yunanistan'daki böyle bir skandalın ortaya çıktığı nasıl ilk değil. Yanılmıyorsam 2003-2004 yıllarında tarihini tam hatırlayamadım çıkartamadım Yunanistan'ın gene Avro'ya girmek için bazı kamu verilerini şey verilerini, ekonominin büyüklüklerini çarpıttığı özellikle borçlanma konusunda bu sefer çarpıttığı ortaya çıkmıştı. Askeri harcamaların bir kısmını, askeri harcamalar için yapılan borçların bir kısmını gizlediği. Evet hatırladım hatırladınız anladım. değil mi? Evet, şimdi hatırladım. Ve o zamanlar Örostat çok ciddi Yunanistan'dan hareketle çok ciddi tedbirler alınması gerektiğini belirtmişti. Ve gerçekten de Örostat o tarihten sonra kendisine gelen ülke verilerini başka yollardan denetleme mekanizmaları kurmuştu. Bu Yunanistan'ın e, dolayısıyla e, bir dizi Brüksel'deki gözlemcinin söylediği gibi Yunanistan'ın e, açıklarının gerçek açıklarının e, bütçe açığının borçlanma e, verilerinin e, gerçekte bu olmadığını e, bunun gizlendiğini Brüksel'de e, bilmeyen yoktu. E, yani Bilmek istemeyenler dışında bilmeyen yoktu e, deniyor bu biraz da e, Brüksel'in e, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin e, çok ciddi bir zafını e, gösteriyor bunu hukuki planda da e, biliyoruz e, iktisadi planda da ortaya çıktı hukuki planda şunu biliyoruz Avrupa Birliği üye yapmak için üyelik müzakereleri sırasında çok ciddi müzakere ediyor pazarlık Anladım. ediyor reformlar konusunda çok ciddi pazarlıklarda bulunuyor. Baskı unsuru var. Fakat bir ülke üye olduktan sonra Avrupa Birliği'nin kendi kriterlerine uyması için o ülkeye o ülkeye yapacağı yaptırım ne yok. Bunu şu anda Romanya için özellikle görülüyor. Romanya'da Bulgaristan'da kısmen fakat Romanya'da esas olarak yolsuzluklarla mücadele e, konusunda bir türlü ilerleme kaydedilemiyor ve Avrupa Birliği bu konuda Romanya'ya şu anda artık yaptırım yapma imkanına sahip değil yapabilecekleri e, yegane şey örneğin e, bu ülkelerin e, yeni entegrasyon adımlarını atmasını engellemek olabilirdi onu da yapmadılar örneğin Schengen'e e, dahil etmeyebilirlerdi bunları yapmadıkça yapamazsınız diye birbirle bağlantılı olmamakla beraber bunları yapmadılar Hukuki olarak bunu Avusturya'da da haydar seçildiğinde aşırı sağcı, ırkçı bir parti hükümete geldiğinde, koalisyon ortağı olarak geldiğinde bunu da gene görmüştük. Siyasi olarak bir birlik teşkil etmediği için siyasi olarak kendi ilkelerine bütünüyle aykırı bir gelişmenin kendi bünyesinde olmasına karşı yaptırım mekanizması yok. Hadi bunu diyelim ki bu demokrasinin bir kuralı. Böyle olması lazım. Ama e, e, hukuki planda da e, sapmalar olsa, örneğin bir ülke e, Avrupa Birliği'nin bazı e, çevreyle ilgili kurallarını ihlal etmeye başlasa, Avrupa Birliği ülkesi, e, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yaptırım gücü yok. Yok, değil mi? Evet, evet yaptırım yok. gücü yok. Var da çok dolaylı ve çok etkisiz biçimde var. Ee, bu Avro Avro bu konuda daha da e, belirgin yani Avro'nun bir e, çok ciddi biçimde e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, merkezinde olduğu bu para birimi siyasal bir birlik olmadan bir para birliği denemesi bu dünyada e, pek bilinen bir şey değil e, geçmişte bilinen bir şey değil mesela Amerika Birleşik Devletleri önce siyasal birliğiyle beraber e, doların ...beraberliğini getirdi ve hala da e, onun eski e, doların izleri e, eyalet, merkez bankaları biçiminde devam eder biliyorsunuz. Hmm, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, yani siyasi birlik e, önceden gider, arkasından para birliği e, gelir veya beraber gelir en azından. Avrupa Birliği'nde ise bir siyasi birlik yok. Dolayısıyla bu izleme ve yaptırım zafının yanında... Ee, bir ciddi e, o paranın arkasındaki yani parayı var eden şey arkasındaki e, devlet gücüdür. Parayı güçlü kılan şey arkasındaki devlet gücüdür. Yani onu Merkez Bankası'nın gücüdür veyahut ama devlet gücüdür. Siyasi bir güç parayı var eder. İktisat, bazı monetarist e, e, iktisatçıların veya liberal iktisatçıların anlamakta zorluk getirdikleri bir konudur bu para mekanizması bu açıdan. E, para gücünü Son tahlilde bunu ödemeyi vaat eden e, siyasi iradeden alır. E, merkez, Avrupa Merkez Bankası böyle bir irade gibi gözüküyor ama aynı zamanda bir siyasi birlik olmadığı için de e, Avrupa Merkez Bankası e, gördüğümüz gibi Yunanistan konusunda bütün devletlerin onayına bağlı bir müdahale gücü. A, Almanya ayağını sürdüğü zaman böyle bir müdahale kurtarma operasyonu yapamıyorsunuz. Evet orada gayet e, kritik de bir durum var. Yani Almanya'da yapılan e, halkoyu yoklamalarında insanların %70'inin böyle destek karşılar. Yani %70 karşılar. çok büyük bir şey. Angela tabii. Merkel bu anlamda kendisi Yunanistan'ı feda etmek veyahut bir saplantısal biçimde e, bir e, e, İyi bir bütçe dersi vermek Bütçe açığı dersi vermek açısından değil Angela Merkel'in de bir seçimi var evet, tabanına, evet, bir, yani. evet bir eyalet seçimi var <gülüyor> O eyalet seçimi kazanması lazım Yoksa senatoda çoğunluğu kaybedecek e, Bu durumda Almanya'da Bu durumda gözü kapalı biçimde Fransa'nın aldığı tavrı Almanya benimse Büyük ihtimalle Angela Merkel'e çıkar bunun bedeli e, O yüzden de Zaten dikkat ederseniz Avrupa'nın yardımı 10 Mayıs'tan sonra başlaması kararlaştırıldı. Bu seçimi mi bekliyorlar? Bence o. <gülüyor> Yoksa iyi. bunun bir nedeni yok. Niçin evet. 10 Mayıs, 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs değil de 10 Mayıs seçimin ertesinde başlaması kararlaştırıldı. Ee, Tabi bunun da bedeli yüksek. 10 günlük gecikmenin bedeli yüksektir e, Yunanistan açısından. Evet öyle Rehn şey demiş gördüğüm kadarıyla Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu yetkilisi o. Şimdi yardım planı üzerinde birkaç gün içinde anlaşmaya varacağız demiş. Anlaşmaya varıldı aslında fakat Var. biraz geciktiriyorlar anlaşma varma evet. e, operasyonunu Almanya'nın talebi üzerine. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa Birliği bir siyasal birlik olmadığı için Avrupa devletleri bir birliğin eyaletleri değiller. evet. Federal bir yapı yok yani. Yok. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti birkaç sene evvel e, iflasın eşindeydi biliyorsunuz. Schwarzenegger evet. yönettiği e, eyalet iflasın eşindeydi. Bir eyaletin ki Kaliforniya eyaleti Avrupa, e, Amerika Birleşik Devletleri içinde herhangi bir eyalet değil, e, ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en ...büyük eyaletlerinden bir tanesi. Hatta dünyanın da... E, ülke, Önde gelen ülkelerinden ülke, sayılabilir. Yani bu altıncı mıdır nedir böyle evet. bir şey yani. E, şimdi bu, bu bu eyalet... ...iflasın eşiğine geldiği noktada... ...Amerikan Doları'nda bir sarsılma yaşamadık. Evet. E, kimse... E, ...Amerikan e, Doları'nı... ...bu eyalet parasını ödemez endişesine... ...kapılmadı. Çünkü... bir ...arkada bir devlet birliği var. Eyalet e, sıkıntı dönüşse bile bütün arkasında bir e, Amerika Birleşik Devletleri var. Onun gücü var. Amerikan hazinesi var. <gülüyor> e, dolayısıyla bir yapılandırma bile yapılsa, bu bir endişe yeniden yapılandırma bile yapılsa borcu e, Kaliforniya Eyaleti'nin. Bu bir, e, ha şu olabilir, Kaliforniya Eyaleti biraz daha borçlanmakta zorluk çekebilir. Ama o zaman bir e, e, Amerika Birleşik Devletleri kamu kurumlarının desteğiyle ayakta durur, borcunu öder falan filan. Ha, ondan sonra ona epey bir e, bütçe kısıtlaması getirirler diğer taraftan. Böyle yoluna devam etmesine elbette izin vermezler Amerika'da da. Ama e, vergileri arttırtırlar falan filan. işte Ama böyle bir Amerikan dolarını sarsacak, Amerika doları nereye gidiyor sorularını bize sorduracak bir şey yaşamadık. E, Yunanistan'ın e, avro içindeki payı e, Kaliforniya'nın ABD içindeki veya dolar bölgesi içindeki payından çok daha küçük. Ama arkada bir siyasi birlik olmadığı için böyle bir yardımın, böyle bir ihtiyaç karşısında, böyle bir zorluk karşısında nasıl davranılacağının daha önceden bir mekanizması düşünülmediği için, oluşturulmadığı için aslında Yunanistan açısından çok büyük bir sorun. Ama Avro açısından çok küçük bir sorunu çok büyüttü imkanı doğdu. Ee, bu yardım etme zaafı siyasi birlik e, eksikliğinin en önemli boyutlarından bir tanesi. Ee, hem Avro içinde yer alıp, hem ayrı devlet olup, hem e, dolayısıyla böyle bir durumda devalüasyon yaparak işten sığırılma imkanından da mahrum olunduğu için hakikaten çok zor bir durum. Yani şu anda Almanya Başbakanının söylediği bir laf var veya bir Alman Bakanının söylediği bir laf var. Biz bunu yardım şeklinde Yunanistan'a bir sübvansiyon yardım şeklinde bunu yaparsak bizde partilerin bir tanesi bunu Almanya Federal Meclisi'ne götürür, iptal eder, iyice ortalık dağılır evet. diye endişe ediyor. Onun için Almanya bastırıyor Yunanistan'a uygulayacakları verecekleri yardım değildir kredidir o yüzden de %5 faiz istiyor. Şu an Avrupa Birliği Yunanistan'a %5 faizle verecek parayı. Almanya şu anda %2.5'la borçlanıyor. Belki 3 olmuştur şimdi. Yani şu anda Almanya kendi borçlan kendisi piyasadan borçlanıp Yunanistan'a o yardımı yapsa %2 faiz kazanacak. Çok Son derece tuhaf bir oyun gibi bir şey bu. Şaka gibi yani. <gülüyor> Şaka gibi. Tabii. Yunanistan'da yüzde beş faizi niye bana uyguluyorsunuz? Madem Avrupa Birliği içindeyiz, Avrupa Birliği'nin güçlü paralarının faizini bana uygulayın diyor. Tabii ki Almanlar da bunu Yunanistan'a cezalandırmak için yapıyorlar. Bir de Alman hükümeti Almanya halkını, Almanları ikna etmek için de yapıyor aynı zamanda. Bu, bu boyutu e, Avro'nun yani bir siyasi birlik olmadan e, bir e, yardım mekanizması, kurtarma mekanizması olmadan e, sadece üçüncü şeyine geleceğim şimdi, zaafına geleceğim Avrupa bölgesi Avro bölgesi kamu açıklarının artmasının her durumda kötü bir şey olduğu yanlış inancı üzerine inşa edildi hmm. halbuki kamu açıklarının artması her durumda yanlış bir şey değildir. Özellikle içinde bulunduğumuz krizde kamu açıklarının artması, krizin derinleşmesini engellediği için iyi bir şeydir. Olması gereken bir şeydir. Nitekim bütün ülkelerde kamu açıkları arttı. Çünkü kriz derinleşmemesi için krizin derinleşmemesi bunu 1930'lardan beri artık e, iktisatta öğrenilmiş evet, bir Keynes şeydir. Evet. Roosevelt'in politikasından evet. biri biliriz. Keynes'ten hemen evet. önce başlayan bir şeydir. Eee ama Avro'nun kuruluşunda Almanya'nın e, özellikle bastırmasıyla ama sadece Almanya her şeyi yüklememek lazım. 1990'ların o neoliberal politika anlayışı yani kapı, kamu bütçesi dünyanın en kötü şeyidir. Enflasyon onun kadar kötüdür. Vergileri de azaltmak gerekir. Yani bu üçlü üzerine e, tesis edilmiş bir e, iktisat imanı olduğu için e, Avro'da bunu üzerine bu, o dönemde kurulduğu için Avro gerçekten bir e, klasik 19. yüzyıl liberal e, politikalarını neredeyse dönmüş durumdadır. E, e, Tabii bu e, Yunanistan için belki geçerli fakat sorun şurada İspanya'da krizin ortaya çıkmasına neden olan şey İspanya'nın kamu borçları değil İspanya'nın özel borçları. Hane halkı, bu işletme borçları, evet. özel şirket borçları. Evet. Gayrimenkul spekülasyonu üzerine, bütün İspanyayı e, bazı gözlemciler İspanyayı bir e, inşaat tarlası haline dönüştürdüler e, son 15 yılda diyorlar. E, ben gitmediğim için göz, kendim görmedim ama birkaç e, yerde okudum, dinledim bunu inşaat tarlası tabirine. Peki niye böyle bir e, borçlanma var? Şimdi burada avronun bir başka boyutu daha çıkıyor ortaya. E, para birliğinin olduğu yerde eyaletlerin farklı faizler uygulaması aynı dolar üzerinden veya avro üzerinden eyaletlerin fazla farklı faizler uygulaması bir dereceye kadar borçlanmak için bir dereceye kadar mümkündür. Hı hı. Bir dereceye kadar mümkündür. Dolar üzerinden bir dereceye kadar mümkündür. Yani Amerikan hazinesi borçlandığı zaman e, zannediyorum Kaliforniya Devleti'nin borçlanmasından daha düşük e, faizle para toplayabilir. Ama e, eyaletler arasında e, enflasyon farkı olmaz. veya olsa bile biz bilmeyiz artık onu. Fark edemeyiz onu. Halbuki Avrupa'da e, Almanya'nın yüzde iki buçuk Almanya'nın daha düşük çok daha düşük borçlanması yani Avro'nun borçlanmasının avro faizlerinin üzerinde enflasyonu olan ülkeler Yunanistan Portekiz İspanya gibi ülkelerde yıllar boyunca enflasyondan daha düşük faiz avro faizleri uygulandı. biliyorsunuz enflasyondan daha düşük faiz Borçlu cennetidir. Evet. Yunanistan'da bunu devlet fütursuzca borçlanarak e, buradan yararlandı. İspanya'da e, hane halkları ve e, işletmeler bundan yararlanıp bir gayrimenkul e, çılgınlığına e, dönüştürdüler işi. Bu İshat özellikle e, aznar, dön aznar döneminde. Aznar devam ettiği Zapatero evet. döneminde de. Evet. Hı -hı. Portekiz'de de benzer bir şey yaşandı. İrlanda'da da benzer bir şey yaşandı. Evet, onun için Pig dedikleri işte bu Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve e, İspanya. Evet, <gülüyor> evet. Hepsi. <gülüyor> Onları Almanlar böyle ifade ediyorlar. <gülüyor> e, bu burada da ciddi bir sorun var. Yapısal bir sorun var. Yani bu, bu gayrı e, rasyonel miydi? Tabii ki İspanyolların veya Yunanistanın %4 enflasyon olduğu yerde %3'le siz borçlanıyorsanız borçlanırsınız. Ee, uzun vadede de bu sorun yaratabilir. Tabii borçlanıp da bunu yatırımları, verimli yatırımlar için borçlanırsanız sorun yaratmaz. Çok da iyi olur. Tam kendinizden bir politika olur ama işte Yunanistan örneğinde olduğu gibi herhangi bir yatırım için değil, daha çok harcamalar, e, tüketim harcamaları ve devletin... E, kendi e, askeri harcamalar için Yunanistan'da biliyorsunuz e, baş döndürücü bir askeri harcama artışı var e, 2000'lerde. E, Türkiye askeri harcamalarını gayri sahafi milli hasılasına oranla kısmaya başladığı zaman azalttı demiyorum. Gayri sahafi milli hasılası artışı oranında askeri harcamaları arttırmadı 2000'lerde Türkiye. Hı hı. Yunanistan'da ise bu e, gözlemlenmedi ve Yunanistan'ın askeri harcama artışı mutlak olarak çok daha hızlı arttı Türkiye'de Dolayısıyla Burada ciddi bir e, avronun bir başka eksiği, bir başka sorunu var. Yani bir siyasi entegrasyonunu gerçekleştirmemenin getirdiği e, çarpıklıklardan bir başkası bu. Enflasyonları farklı, devletler farklı faizlerde e, borçlanabiliyorlar. Şimdi tam tersi olmaya başladı. Avro bölgesi içinde. E, e, Yunanistan %8-%9 yüzde yüzde dokuzla borçlanmak zorunda şu anda. Artık borçlanmayacağız bu, bu, bu iddiada dediler. %8-%9 yüzde yüzde dokuzla borçlanmak zorunda. E, Almanya'da sadece bu e, kötü e, durumda olan veya kötü durumda olduğu iddia edilen ülkelerin varlığı nedeniyle Avrozonunda da kendisi %2 ile borçlanmak zorundayken %2,5-3 ile borçlanmak zorunda. Yani Almanya da bir bedel ediyor bundan aynı zamanda. Evet, peki bütün bunların varacağı son nihai nokta ne olacak? Valla çok ben endişeli değilim bu konuda. Çünkü büyük ihtimalle Avrupa bölgesi Yunanistan'a şu anda 120 milyar dolara var, avroya varacak bir yardımı payderpey. İlk başta 45 milyar. Yardım demeyelim buna, kredi. IMF ile beraber verecekler ve Yunanistan'a çok ciddi bir kemerleri sıkma politikası, çok ağır bir kemerleri sıkma politikası uygulatacaklar. Yunanistan'da şöyle bir şey de söylemek mümkün, Yunanistan'da şu an devalüasyon olsa ve şeyden çıksa Avro Avru bölgesinden Yunanistan çıksa, ee, i̇çine düşeceği kriz daha büyük olur ve devalüasyonun Yunanistan'a getireceği çok başka bir şey yok turizm dışında. Çünkü Yunanistan üreten bir ülke değil. Evet. Hani İspanya, Portekiz özellikle devalüasyonla çok hızlı biçimde İrlanda çok hızlı biçimde toparlayabilir kendini. Çünkü e, ihraç eden, e, ihraç malları olan üreten e, ülkeler. Yunanistan üreten bir ülke değil. En fazla turizmde e, bir rekabet gücünü kazanır. ...turizm e, gelirleri artar e, kısa vadede... ...ama onun dışında Yunanistan'ın... ...böyle ciddi ihraç malları yok biliyorsunuz. Dolayısıyla devalüasyonun ona getireceği... ...çok büyük bir ivme yok Yunanistan... ...fakat çok büyük bir yıkım var... ...çünkü bütün borçlar... ...yüzde otuz devalüe oldu diyelim... E, ...Avro bölgesinden... ...çıktı Yunanistan... Ki ...bu mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse... ...teorik olarak konuşuyoruz... ...Avro bölgesinden çıktı Yunanistan... %30 devalü etti parasını. Drahmi'ye döndü. Bütün Yunanistan'ın borcu %30 artıyor demektir. Evet. Ve Bir de o Avro bölgesinden çıkış sırasındaki paniği düşünün. Yunanlıların hepsi paralarını çekip onu Avro'ya çevirmek, Avro'larını çekmek için bankalara hücum, hücum edecekler. Yani, yani şey Bankalar çökecek veyahut bankala, bankaları kapatacaklar bir ay, bir hafta. Ee, Yunanistan daha büyük bir krize girecek. Yani çıkmak çok zor. Ee, o yüzden bu böyle devam edecek. Ee, fakat Yunanistan'da çok uzun vadeli bir e, yeniden yapılanma politikası e, uygulanmak durumunda. Bu da pek popüler bir şey olmadığı için artık nasıl uygulayacaklar bilmiyorum. Şu anda birkaç tane Yunanistan'a öngörülen e, empoze edilen e, e, önlemi e, aktararak bitirelim istersen. Hı hı. Bir tanesi e, e, vergi reformu bu e, gelir vergisindeki e, stopajın e, birleştirerek aşağı yukarı gayri sahafi yüzde %0.5'i oranında bir vergi artışı bekliyorlar. E, yeni bir e, özel tüketim vergisi, e, daha doğrusu özel vergi koyuyorlar. E, yüksek e, karlı işletmelere ve özellikle de e, lüks e, gayrimenkulüne yönelik. Bu da 1 e, e, milyar avroluk bir e, gelir e, ümit ediliyor. İlave tüketim vergileri konuluyor. E, tütün, alkol, benzin e, ve e, cep telefonlarına. O da aşağı yukarı 1 e, milyar avroluk bir, bir vergi. E, diğer taraftan e, askeri e, yatırım harcamaları yani silahlanma harcamalarında bir e, daralma hemen öngörülüyor. 500 milyon e, avroluk. E, emeklilik fonlarına e, yapılan sübvansiyonda bir indirim e, öngörülüyor. 500 milyon avroluk. E, hastanelere yapılan sübvansiyonda bir indirim öngörülüyor. 1500 milyon pardon 1.5 milyar, milyar avroluk. Fakat e, şeylere memurlara e, verilen e, primlerde onluk bir indirim öngörülüyor. Bu da 600 milyon avro aşağı yukarı. E, kamu sektöründe sözleşmeli çalışanların üçte birinin sözleşmeleri yenilenmeyecek. E, bu 100 milyon avroluk bir e, ekonomi sağlayacak. 2010 yılında hemen hemen hiç kamu sektörüne yeni personel alınmayacak. Ve 5 e, kamu sektöründe e, emekli aylan 5 kişiden 4'ünün yeri doldurulmayacak. Bunları da topladığımız zaman, bu son 2 e, önlemi topladığımız zaman da 2 milyar avroluk bir tasarruf daha e, sağlanacağı ve pardon bir de 2010 yılında e, kamu sektöründe ve özel sektörde ücretler hiç arttır, arttırılmayacak. Bütün bunları topladığımız zaman bu son iki şey de 2 milyar avro. Yani baktığımız zaman e, bu biçimde bir daralmayla kağıt üzerinde bu biçimde bir daralmayla e, gayri safi yurt içi hasılı açığının yüzde %9'a inmesi 2010'da ümit ediliyor. Fakat bu şöyle bir ümit. Bu kadar şey olurken tüketim azalmayacak, üretim azalmayacak ve Yunanistan ekonomisi daha büyük bir daralmaya girmeyecek ümidi var tabi burada. Bu bir varsayım. Bu yani. bir varsayım. Fakat daralma, böyle bir daralma. Yani şeyi özellikle miktarları verdim ki dinleyicilerimiz Yunanistan'daki yaşanan halkın yaşadığı şokun. Haklı haksız bunları yani bazılarımız Yunanistan ya bunlar yıl, 20 yıldan beri rantı yiyorlar şimdi rantın... ...bedelini ödüyorlar diye düşünenler vardır muhakkak aramızda. Fakat e, bu e, rantın kabahati herhalde oradaki memurların veya işçilerin e, olmaması gerekir. E, bu rantı başka kesimler özellikle yedi. E, fakat halkın çok büyük bir şok e, içinde olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla da bu şok e, bu Papandre Hükümeti'ni götürür mü... Büyük ihtimalle e, Papandol Hükümeti'nin yeniden seçilmesi zor olacaktır. E, ama yerine gelen hükümetler de bunu uygulamak zorunda olacakları için de e, Yunanistan'da çok e, ciddi bir e, Avrupa karşıtı e, eğilim ortaya çıkacaktır. Fakat şöyle bir sorun var. Avrupa karşıtı eğilim aynı zamanda <gülüyor> Avrupa Birliği'nden çıkarsa Yunanistan'ın veyahut Avro'dan çıkarsa Yunanistan'ın çok daha büyük bir ee, krize e, gireceğini pek dikkate almayacaktır. Dolayısıyla aslında e, bu e, Yunanistan krizi e, Avrupa Birliği'nin kuruluşundaki zaafları çok açık biçimde gireme getiriyor. Evet, Son için. bir soru şu olabilirdi. Peki buradan ders çıkartılıp da Avrupa'nın siyasal entegrasyonunda ilerleme kaydedilecek mi? Maalesef şu aşamada kimse bunu dile getirmiyor. Normal olarak bu olması Aslında lazım. Aslında evet asıl söylenmesi kimse gereken bu. Kimse bunu dile bu getirmiyor. Hayat. Çünkü insanlar, siyasiler Avrupa Birliği'nin vizyon yorgunu aynı zamanda. Lisbon Anlaşması'nı zar zor geçirdik. Şimdi daha hayata yeni geçen bir anlaşmayı iptal edip daha e, zor bir e, siyasi birliği gündeme getirmemiz mümkün değildir e, diyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da bir yorgunluk var biliyorsunuz. Bu yorgunluk aynı zamanda sadece kısa vadeli önlemlerle işi idare etmeye de e, ön plana çıkartıyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ederim. Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın, abi. Günaydın Günaydın abi. Evet. Barcelona ile elenmesi ve dramatik bir maçla başlayalım. Futbola başlayalım. E, hakikaten öyle. Yani merakla beklediğimiz bir şampiyonerliği rövanç maçıydı. Geçen hafta bir 23 İsa'nı olduğu için ilk maçı konuşamadık. Evet. Ee, Cuma günü. Yani yarı final takvimi de biraz sıkışık. Bir hafta ilk maçlar hemen e, 6 gün ya da 8 gün şeylerin e, takımların durumuna göre e, 6 gün ya da 8 gün sonra e, rövanç maçları. İlk maçta İngiltere müthiş bir sonuç almıştı. Yani 3-1 e, Barcelona müthiş hırp aladılar. Çok iyi bir konta tak Ve herhalde işte bir buçuk yıldır, iki yıl sonra falan ilk defa iki farklı bir enge aldı Barcelona. Hani rakiplere top göstermediği için az da gol yiyorlar. Çok sıra dışı bir sonuç çıktı. İşte Barcelona'nın bir oyuncusu cezaldırıma düştü. Inter'in kaçırdığı goller. Yani daha daha fazla da atabilirdi Inter. Yani yiyebiliriz birkaç tane de. Barcelona'nın kaçırdığı var tabi. O maçı da göstermedi galiba Türkiye'de televizyonlar değil mi? Ee, Salı günü olduğu için ya da şey DSMAT platformu verdi. Evet. Start <gülüyor> televizyonu yayınlamadı. <gülüyor> Artık yani yarı final zaten 3 maç 4 maç kalmış finale yani e, hani garip bir inat var. Evet çok acayip. Finalde <gülüyor> yayınlamasını da göreyim ben. <gülüyor> e, şimdi ondan da bahsedeceğiz. E, şimdi bu haftada da Romance maçları vardı. Salı günü Bayern Münih rahat bir şekilde Fransa'dan 3-0'lı galibiyetle dönüp ilk finalist oldu salı akşamı. 3 golde o ilç attı. Lyon'u mu yendi? Lyon evet. İlk maçı da 1-0 kazanmışlardı. Ee, Bayern Münih en son 2001'de finale oynadı ve Valencia'yı penaltılarda inerek 4. Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. 9 yıl sonra tekrar finalde ve ilginçtir hani Alman takımlarının böyle biraz Alman futbolunun biraz umutsuz olduğu, yani işte Avrupa'da hep geri kalıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde baş edemiyoruz İngilizlerle, onlarla bu dediği bir dönemde geldi bu. Yani Bayern'in yöneticileri galiba geçen yıl Şeref Başkanı Franz Beckenbauer geçen sene öyle bir şey söylemişti. Yani hani bir süre için finali unutalım gibi bir laf söylemişti. İlginçti yani o lafın üzerinden işte bir buçuk yıl geçti finaldeler. Yani şampiyonluğa artık şampiyonluğa bir adım uzaktılar. Yani çünkü buraya gelmek için 12 maç yapıyorsunuz. Yani 13 maçın 12'sini oynayıp finale çıktılar zaten. Rakipte ise ertesi akşam belli oldu. Barcelona Inter'i çok hırslı bir şekilde ağırladı No Camp'ta işte seyircilere özel çağrı yaptılar. Maça son dakikada gelmeyin, işte bir saat önce gelin. Tribünde bağırın. çağırın Hakikaten çok alışmadığımız bir no Camp vardı o gün. Maç boyu çok yani star bu sefer verdiği için maçı çok sık tezahatları da duyduk tribünden. Çünkü fazla o Barcelona seyircisi böyle şeydir hani maça 80 bin, 90 bin kişi gider ama hani goller dışında fazla şamata olmaz. Bu sefer orada bile o genelde pasif olan seyirci bile. Evet çok hır, hır, gürültülü hır. ve şeydi değil mi? Hırslanmıştı doğru. Evet. Hele maçın sonuna ya yani bir sıfır olduktan sonra o son 10 dakika e, acayip gürültülüydü. Ama çok ilginç işte her futbol yani da her e, takıma bir çare var. Her e, silahında bir panzehri var. E, yani o, o işte, maç boyunca 600 pas yapan... Topu topa %80 sahip olan Barcelona'ya doğru düz gol pozisyonu vermeden ve bir kişi eksik oynayarak tam 62 dakika hatta duraklamaları hesaba katalım yani, 65-70 dakika bir kişi eksik oynayarak maçı bitirdi Inter ve sadece bir gol ediler finali yükseldiler hakikaten bir sonuç ve yani alan savunmasının hele hatta gömülü alan savunması demek lazım en iyi öneklerinden birini verdiler herhalde futbol tarihinde. 28. dakikada Mod'da çift sayıyla atıldıktan sonra iyice kapandı Inter. Yani başka çare de yok doğrusu. Hani böyle maçta Barcelona ya karşısında. Yani o Çünkü Muhtemelen Kurt Antonyo, Jose Mourinho kontratak planları düşünmüştü kesinlikle. Hani ilk maçta Barcelona'nın verdiği açıkları gördükten sonra ben burada da gol atarım düşüncesiyle gitmişti ee, Barcelona'da ama 10 kişi kalınca çörek almadı yani e, Inter'in Sant'Fur eto e, sol kanatta oynadı yani bir şeyin kendi cezasını biraz önünde savunma görevi yaparak oynadı ve çok da başarılıydı eto çok iyi çok iyi bütün M oyuncuları müthiş bir oyun çıkardı yani evet yani ve işte orada iş alakını görüyorsunuz oyuncuların yani e, hani ben burada oynamam benim pozisyonum değil ben anlamam kardeşim şey yapamıyorsam beni değiştir falan değil. Adam 80 dakika oynadı galiba o Demek işte 50 dakika 60 dakika çıkana kadar bir savunma gibi. ikinci bir savunma oyuncusu gibi. Orada müthiş bir disipline görevini yaptı. Ee, ve şey de yapmadı. Yani biraz zaman geçirdi tabi İnterler. Doğaldır. Kalitesi hareket falan gördü ama böyle bir pislik savunma da görmedik. hani e, Rakibi sürekli tekme atan falan. Böyle bir somof futbolda da değil yani zaten az o kırmızı karttan sonra çok az sarı kart görürler yanılmıyorsam. Evet evet öyle o, oldu fakat edemem. gene de benim de sormak istediğim bir şey var. Şimdi böyle bir e, e, şeyde sıfır pozisyonla, e, gol pozisyonuna girerek ve tamamen e, çok başarılı olduğunu %100 ben de kabul ediyorum e, bu e, şey defansın e, alan savunmasının filan fakat bunun da futbol adına bir kayıp getirip getirmediğine de tartışmak lazım herhalde değil mi? Yani çok böyle bir futbolda keyif veriyor mu bilmiyorum insana yani. Aslında yani şey olarak heyecanı yüksek olduğu için çok keyifsiz de dönemez o maçlar Çünkü hani bekliyorsunuz ne olacak falan evet. diye böyle bir şey oldu. Hele artık son yarım saat falan. Ee, ...İnter yarısıarsa deyemeyeceğim... demeyeceğim. saatin <gülüyor> son 30 metresinde falan oynandı yani. Oynandı evet. Böyle yani bir, çok acayip bir şeydi. E, hani Nasıl diyeyim hani... ...handbolda falan olur. Bütün takım... ...hucuma çıkar ya. Evet. Rakibi kapatır. Hucum şey yani, süresi boyunca. Ama burada hucum süresi de yok tabii. Barcelona topu alıyor. 15 pas dönüyor. Hemen kapıyorlar. Bir 20 pas işte bir şut falan... Zaten hiç top Inter'de kalmıyor. Maç istatistikleri çıktı. Inter'in en çok pas yapan oyuncusu 10 pasla Milito'ymuş. 10 pas. Başka <gülüyor> çift taneli pas yapan oyuncu yok. Takım oyuncu başına pas ortalaması 6 maçtaki. Öyle mi? Çok ba acayip. Barcelona'da 105. E Xavi. Ondan sonra 80'ler, 70'ler, 60'lar var diğer oyuncularda. Evet. <gülüyor> Yani evet bu bir başka türden bir oyuna birden dönüşmesi gibi bir şeye kapıldım. Yani hissiyata kapıldım. Yani heyecan açısından çok vardı tabii. Yani ne olacağını insan Katya'n kestiremiyordu. Ama futbola da bir başka bir boyut vardı sanki. Yani futbol gibi değildi. Yani işte bir kırmızı kart internet tamamen... Gömülmesine yol açtı tabii. Yani e, bence yani onun kırmızı karta kadar da e, tabii oyun çok geride kabul ediyorlardı ama tamamen onların kontrolaş planlarını şey indirdi, sıfıra indirdi evet. o kırmızı kart. Yani belki Guardiola demiş Hani o kırmızı kart işimize yaramadı bizim tamamen gömüldüler. Hiç alan kalmadı bu sefer geride. Hmm. Bir de Barcelona hani orta yapalım, e, uzun bollu forumuz işte bizim hakan şükürümüz vursun kafayı orada mücadele etsin diyecek bir takım da değil yani. Ibrahimovic uzun boylu bir santrafor olabilir ama fizik mücadeleyi hiç sevmeyen bir adam yani. Evet. Ee, ve bu iki maçta büyük hayal kırıklığı. İlk Inter maçında da kaleye sıfır şut. Burada da yani o savunmanın için tamamen kaybolduğun uzun boyuna bakıp aldamamak lazım. O tamamen şey işte, işte ayağını top hani çalıp atıp böyle bilek becerisiyle ayak bileğiyle pozisyon yaratacak bir oyuncu. Öyle kalabalık savunmanın arasında onu itsin kalça koysun falan öyle değil. O yüzden e, o şeyi bozacak bir oyuncu olmadı. Belki hakikaten işte e, gole atan pikeyi daha erken santifara falan çekmek lazımdı. E, o riski son 10 dakikada 15 dakikada aldı. Yani Guardiola da devamlı saatindeki düzeni değiştirdi ama e, şey olmadı. Yani Fayda etmedi. Savunma uzun çok tecrübeli oyuncular Gelen ortalara aynen geri çıkıyor. Ee, çok az pozisyon bulabilirler. Ve hiç ee, hata yapmadı. Sıfır hatayla oynadı aşağı yukarı. Inter. E, Milan, bi, golden önce bir boş bir kafa vuruşu var. Evet. 43 o kafayı 40 iç, evet. vuramadı. Bir de e, golden yani bir sıfırdan sonra bir tartışmalı pozisyon oldu. E, Keitan'ın mutrenin eline çarptı top 40 için düştü. O da golü evet. attı ama hakem var mıydı? 2-3 pozisyon falan ...bu kadar e, hakimiyet içinde... ...yani topa sahip olmanın %80 mi? 79 galiba. Öyle bir şey. Görünmemiş bir oran. Evet. <gülüyor> yani, evet, hele bu seviyedeki bir maç şey hani şeyde olur. Kendi liginizde çok zayıf takımda oynarsınız. Olur ama hani... Işte, belki... <gülüyor> Şampiyonlar Ligi yarı finalinden bahsediyoruz. Evet. Belki de, evet. bu senin şampiyonuyla oynuyorsunuz. Yani Inter belki de şampiyon olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama e, şey olarak... E, ...evet hani zirve zevki olarak işte çok hani sonma yaptılar. Yani şu bakının ak vermekle aldım hani biraz açık boyunu oynadığınızda Barcelona'ya e, çok ağır olabiliyor sonuçları. E, o yüzden birkaç antrenör bu iki sezonda e, şeyleri de yani e, bu disipline sahip oyuncuları da varsa bu tip böyle boynu tercih ettiler. Yani Inter bu sene öyle oynadı. Geçen sene de Gusidink aynı şeyi yapmıştı Chelsea'de. No eee evet. 0-0 bitmişti. Rövanşta ancak 93. dakikada eee buldu Barcelona ve finale yükseldi. İki iki takım da çok yani dünyanın iyi fizik kondisyonuna sahip, kalıplı oyuncularıyla bunu yapabildi. Onun için yani hani ben açayım üzerine biraz gideyim falan derseniz işte Arsenal gibi oluyorsunuz. Eee o yüzden haksız da diyemiyorum antrenörlere. Yani çok seyir zevkini belki düşünmüyorlar. Evet. Ama hani işte Biraz da başın endeksli düşününce Haklılar e, Mourinho hakikaten Kurt bir hoca e, yani Düşünün Inter kendi liginde iyi ama Avrupa'da çok iyi gitmiyordu Gruplarda Barcelona'ya oynadılar İki maçta pek top yüzü Görmediler birini kaybettiler Son anda çıktılar o gruptan Sonra gittiler Chelsea'ye yediler Ardından CSK Şimdi Barcelona ...ve finaldeler yani... ...38 yıl sonra finalde Inter. Düşünün İtalya'nın... ...3 büyüğünden biridir. Ee, bu 2006'ya kadar... ...hep başarısızlığı yep Juventus Milan'ın... ...gölgesindeydi. İşte o... ...64-65'te... ...iki şampiyonu var Inter'in. O zamanki adıyla şampiyon klüpler kupasında Ve Arjantin'in... ...antrenör Helene Herrera'nın işte... ...Catenaccio terimini dünyaya... ...tanıttığı takım. Evet yani katı defans... E, İtalyanca kilit demek. Zaten kilit insanları. evet. Erera bir numara yapıyor. O zaman şimdiki bir alan savunmalı sistem yok. Adam adama savunmalı sistem var. Yani işte takımın sağ beki rakip sol açığı mark ediyor. Sol bek sağ açığı. İşte Santraf Santifor'u o bir numara daha yapıyor. Onların gerisine o zaman bir de libero koyuyor. Serbest adam. Hani markaj var bir de kaçanların Kaçan topları birisi toplasın diye arkaya bir ekstra adam daha sormadı. Ve işte o sistemle iki kez Avrupa şampiyonu, üç kez galiba şampiyonu oluyorlar. Çok başarılı. O dönemden beri şampiyonluğu Inter'in. Bir başka dönemin Katrin Atçası'dı e, takımı finale çıkardı. Ama bu sefer işte adam adama değil, artık hani son futbolu olduğu gibi 15-20 yıldır uygulandığı üzere alan soğumalı bir sistemle... E, Finalde tabii yayınç maç olacak. Bayern işte Barcelona yerine muhtemelen Inter'i tercih ederdi. Antonyolları Fangal de bunu söylemiş. Ee, ve daha önce kupayı birer kez kazanmış. İki antrenör karşılaşacak finalde. Fangal Ayaktsın başındayken 95'te şampiyon olmuştu. <gülüyor> sürpriz bir şekilde. Ertesi yıl finalde kaybetmişti. Ee, Mourinho ise Porto'yla 2004'te kazandı. Bu kupayı ve i̇kisi de o zamandan beri bir yeni finalin, yeni şampiyonluğun peşindeler. Ee, hani gittikleri her takımda da iyi kötü başarılı oldular. Yani Fangal Barcelona'ya gitti. iki şampiyonluk kazandı lig şampiyonluğu. Avrupa'da tutmadı aşı. Ee, aradaki dönemde çok başarılı değildi Hollanda milli takımında. İşte Bayern Münih'e geldi bu sezon ligde liderler. Almanya kupasında finaldeler. Şampiyonlar liginde finaldeler. Ee, çok aynı durum Inter için de geçerli. İtalya kupasında finalde İtalya Ligi'nde lider Şampiyonlar Ligi'nde finalist ee, Evet çok, çok başarılı iki takımın finali. Evet ve Madet'te olacak. Bu arada ha, o ilginç detay ee, İspanya'nın Katalan olmayan bölümü özellikle Madrid derin bir nefes aldı. Çünkü Real Madrid'in e, efsane stadı beğenen boyu da Barcelona'nın oynamasını hatta kupayı kazanmasını istemiyorlardı tabii ki. Böyle bir kavus görüyorlar ufaktan. Ee, bu şeyden kavustan kurtulmuş oldular, Kurtulmuş Kurtulmuşludur. Evet. evet, öyle başlıklar atmış İspanyol Spor Madrid Madrid'in Spor gazeteleri. Mo Camp hani Mourinho'nun mousunu alıp <gülüyor> Mo Camp falan diye başlıklar atmışlar. Seviniller. Bir ilginç ayrıntı da yani şu an Şampiyonluk Kupası 93 yılında Şampiyonlar Ligi'ne dönüştü. Bu isimde 18. finalınız olacak yani ve dönüştüğünden beri kupayı üstüste kazanan bir takım yok. İlginçtir. Özellikle 90'a kadar diyebiliriz. Yani ilk kupanın ilk 30-35 yılında Real Madrid'in muazzam tabii Real Madrid'in beşi var. Ajax'ın üst üste 3'ünü hatırlarsınız siz. Evet. Bayern Münich 3 kere kazandı üst üste. İşte Inter 2 kere kazandı. Benfica 2. Liverpool'un üst üste 2'si var. En son Milan 89 ve 90 yıllarında üst üste şampiyon olmuştu. Ve son üst üste şampiyon olan takım. Sonra üst üste finale oynayanlar şey yapamadı. Başa olamadı yani i̇şte Ajax, Juventus vs. kazanamadılar. Ya da işte Barcelona, Barcelona gibi yarı finalde takılanlar oldu. Evet. Ve final ne zaman? 22 Mayıs Cumartesi günü. İlk defa bu sezon cuma günü olacak final. Hep o yıllarda alıştığımız çarşamba finali yok. Bunun da bir sebebi var. Ben yani Daha önce de muhtemelen düşünülmüştür ama UEFA'nın yeni dönemdeki başkanı Michel Platini daha çok izlenebilmesi için yani hem Avrupa'da hem dünyada televizyon izleyicisi tarafından daha çok izlenebilmesi için. Maçı cumartesi akşamına aldı. Hmm. Aslında öyle bir bir plan daha var. Yarı finalleri tek maç oynatıp cuma günü finali pazar yapmak gibi bir planları daha vardı. Ama henüz bu sezon olmuş değil en azından. Hmm. Peki favorini de sorayım. <gülüyor> Kaybedecek olan takım. <gülüyor> ee, hakikaten Şimdi çok denk görüyorum takımlar. Yani Barsan olsaydı hani rahatlıkla insan Barcelona diyebiliyor ama hmm, Allah evet. E, Bayanın bu Ber beraberlik bacı... yok. <gülüyor> ben 90 dakika için yorum şey yapayım da falan <gülüyor> kurtarayım penaltı bilmiyorum. Ee, zor yani şey yapamadım. Mourinho'da mutlaka. Peki sıkıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Mourinho'nun şeyleri de. Davranışları konusunda da birkaç şey, epey basında şey çıktı. Kışkırtıcı davranışlar falan dediler ama yani bilmiyorum böyle bir. Sağ kenandaki yani. yani şeylerde hani o, tabii rakip statta olduğunuz zaman hani kulübeden çıktığınızda iyi alıyor seyirci yani o dünyanın evet. her yerinde öyle. Orada bir şey yoktu. Bir tek maç sonunda gidip interlerin olduğu tarafa işte yumruk şov yaptı. Barsan'ın kalitesi falan kızdı burada şov yapıyor falan diye. Ama o kadarı da olacak yani, yani artık. Bir yani. de hani Mourinho işte 7-8 yıldır biliyoruz kendisini. Hani o bildik bileli böyle. Yani o basın toplantısında da e, lafını esirgemez. Hakem, rakip antrenör, hatta kendi futbolcusu evet. e, şey yapar. E, ondan sonra e, şeyden geçirir kılıçtan geçirir yani. o Onun tarzı tabii taktik olarak yapıyor biraz da. Hani Chelsea'li futbolcular hatta şeyi söylerdi hani kendini ön plana çıkarıp baskıyı da kendi üzerine alıyor ve oyuncuları rahatlatıyor. Hani Chelsea'deyken öyle söylenirdi. E, taktik olarak da yapıyor olabilir. İşte bir de böyle 5-6 dil konu şu an hani başarılı falan da bir adam olduğu için e, çok bir şey diyemiyorsunuz. Artık kendi şeyi görürsünüz. Bu kupayı falan kazanırsa <gülüyor> evet. O zaman görün çünkü ben Mourinho'nun önce kazandığı finale gitmiştim maça 2004 şampiyonlar ligi finaline. Ee, orada mutsuzdu çünkü galiba Çerfi ile anlaşmıştı herhalde final öncesinde ve doğrusu kupatörüne falan katılmadan madallesini seyirlere atıp soyunma odasına gitti. Biraz mutsuz yani. Bu sefer öyle olmayacağını tahmin ediyorum. Evet, bu sefer çok farklı olabilir. Bir de çok ilginç bir fotoğraf var. Hangi gazetede gördüğümü hatırlamıyorum. Barcelona antrenörü kendi oyuncusuna taktik verirken gidip dinliyor. Ha, öyle mi hakikaten mi? Evet. Ha Evet. Ha, orada belki göremediğim şeyler olabilir. Sakinliğinde böyle şeyler oldu çünkü. Dördüncü hakeme şikayet ediyorlar bunu falan. Evet, gidip dinlemiş. şey. Bir de işte bütün o diller hepsini konuşuyor. Yani Fransızca, İtalyanca, Almanca. Almanca yoktur belki. Yani İngilizce falan hepsini konuştuğu için. Yani. <gülüyor> yani gider, dinlediğinde hiç saklamadan. Öyle bir fotoğraf vardı. Komik yani. <gülüyor> be. Onu ben kaçırmışım. Çok iyi. Peki az bir süre içinde bir iki konuşulacak konumuz daha kaldı. Türkiye'de digin sonlarına da geliyoruz. Geldik ama şeyler yine zırmadan çıktı yani futbolun için tamamen. Orada hani şampiyonlar için katanaço mu, kapalı savunma mı, hücum mu falan derken burada şey, hücumlar şeyi yönelik. Hep sağ dışı. Evet. O takım yoğun dostu? Hakemler niye böyle yaptı? Federasyon zaten onun uşağı falan. Tamamen buna dönüştü iş. Zırmadan çıktı olay yani yine. Yani başarısız klasik olmak üzere üç büyüklerin başarısız olanları yani ya da en azından şu anda başarısız gözükenleri şey açtılar çene yaştılar hakemler makemler çünkü onlar çok iyi sezon başından beri gazsar ve Beşiktaş'ı kastediyorum şu evet. an için çünkü yani iki takım geçen haftaki sonuçlardan sonra iki takım için hayal kırıklığı olduğu belli oldu bu sezonu yani Avrupa'da başarısızlar kupada finalde yoklar Likte de en ihtimalle ikisi de üçüncü olabilecek. Gözüken o. Ee, ve şey e, şimdi söyleniyorlar. İşte, hakemler yüzünden Fener'in 20 puan gerisine düştük de bu federasyon bu hakemleri aleyhimize kışkırtıyor da vesaire de falan. <gülüyor> Böyle şey. Ee, şimdi Fenerbahçe'de e, liderliğe yükseldi ve hani şampiyonun daha güçlü adayı konumuna geldi ama 3 oynayacak Onlar bunun için alt hazırlıyorlar zorlu bir Ankara deplasmanları var bir sonraki hafta. İşte Ankara gücü Bursa'nın dostuymuş da falan filan da gibisinden şeyler çıkartıldı bu sefer. Hiç bitmez. Hani evet, bu sefer çok önce de... aşina olduğumuz şeyler evet. bunlar. Yıllardır. Evet. İşte belki Bursa Spor için bir, bir puan geriye düştü. Bir maçı Ankara Spor maçı. Ee, onu şey oynayacak. Basketçi yani büyük evet. men galip evet. sayacak. Yunus Alsan'da da Kayseri Spor ve Beşiktaş oynayacak. iki yani çok kolay denemeyecek iki maç var. Ama hani maç zorluklarının dışında stres olabilir. Bu duruma çok alışık olmayan oyuncular var. Hani işte Bursayı biraz stres sokmak tabi. Hani böyle konuşmalarla falan. Bir de bir pan geriye düşmüşken. Ama geçen haftaki Galatasaray-Bursa maçı da herhalde sezonun en iyi maçlarından biriydi. Bunu söylemek lazım. 0-0 yani bitmesine rağmen e, yani hani bu sezon olan derbi maçlarının çok üzerinde bir tempo ve kalitede bir maçı oldu. Çünkü hani son hani, o haftalarda olan derbi maçlarını düşünürsek yani rezalet bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kavga dövüş e, son derece düşük tempolu ve sıkıcı bir Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra Biraz ilaç gibi geldi yani. Skoru aldamamak lazım 0-0. Yanıltıcı çünkü... Çok takım... gol kaçırılmış evet, değil yani mi? Evet yani takımlar iyilerdi. Bir tek son vuruş anları hariç. Yani o son vuruş sanki iki takım oyuncuları anlaşmış gibi. Ya ıska geçiyorlar. Ya işte kaleciyi geçiyor. Avuta çıkıyor topla. Ee, rakip oyuncuyu nişanlıyor. 3-3 yani olabilirdi mesela. Evet ilginç. Yani maçın e, adil sonucu. beraberlikti doğrudur. Ama 0-0 değil. 2-2-3-3 olabilirdi. Ee, hakikaten kıran kalan bir maç oldu. Ee, şimdi bakalım yani Fenerbahçe'nin maçları da zor hakikaten. Ee, bir şey yakaladılar onlarda. İşte son 7 hafta 1-0-1-0. Bir tane 2-0'ları var. Yani gollemeden 7 maçtır gidiyorlar ama bu şeylerin az olduğunu gösteriyor tabii. Yani Manero'la bir gol yedikleri geriye düştükleri maçta iş ters gidebilir. Ee, çok kırılgan bir ...yapıda oynuyorlar... Ee, ...Bursa'da hiç işte çok bu... ...son maça kadar... ...biraz stresli gözüküyordu, iyi oynamıyordu... ...şimdi kendi sağlarındaki... ...iki maça bakacaklar... ...yani son maçın sonuna kadar... E, ...iş çözlemeyecek gibi... Fenerbahçe'nin son maçı Trabzon'la... ...İstanbul'da ama... Işte ...Trabzon ligin e, değişik takımlarından biri hiç belli olmaz... ...Bursa'nın da Beşiktaş'la... E, ...iki takım arasında özellikle... ...taraftarlar arasında bir usumet var... Beşiktaş sırf o yüzden e, o maçı bırakmayacaktır yani. Hani, maç bir sıfır gitse son dakikalarda şey yapmaz. Oyunu boşlamaz. İlginç bir şey olacak. <gülüyor> ya, Trabzon'da Beşiktaş belki de e, bir haftada şampiyonu belirleyen takımlar olacaklar. Tamam, burada ee, da, da e, favorini sormuyorum şimdilik. söylemeyin ben. İki takıma da olmasın. Sezon başı Şeyimde Fenerbahçe demiştim, bunu hatırlatıyorum. Evet. Yani evet. Ağustos ayında Fenerbahçe şampiyon olur, gal ikinci olur demiştim. Galı tutturamadık. Ama Fenerbahçe şampiyonluğu hala devam ediyor. Beklenmedik bir şekilde şeye geldi. Bir moral bozukluğundan birçbir çıkış yaptılar. Birin vallahi aday konumuna geldiler. Evet. Peki başka herhangi bir şey var mı? Artık bitirmek üzereyiz. Yok bu haftalık e, ufak bir düğünü yapmış olalım. Bu benim e, baba olarak yorum yaptığım ilk Oo. spor yorumuydu. <gülüyor> Kutlarız. Adı ne? Çok teşekkürler. Eren. Eren. Çok sevgiler ve teyrekiler. Yani hem sizle hem dinleyicileriyle paylaşmış olalım. Çok, Dört günlük baba olarak çok mutlu bu yorumları olduk. yapmış olalım. <gülüyor> e, sevgiler. Sevgiler gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlık, şey hatır. İyi yayınlar. İyi, teşekkürler. Alp Spor. Evet, bu şekilde de bu haftayı da tamamlamış olduk. Bir de mutlu haberle bitiriyor olduk bu şekilde. Evet bitirirken Modern Jazz Quartet dinlemi öneriyoruz size. Ee, bu grubun çok artık standart klasik diyebileceğimiz bir sadası olan bu grubun kontribasçısı Percy Heath'in doğum günü 30 Nisan 1923 kendisi 2005'te ölmüştü. Ee, ve çok uh, hoş bir sadaları da olduğunu sakin söylemeliyiz. Onlardan Serenade adlı parçayla da bitiriyoruz bu haftaki programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Connie's Blues çalarak bitiriyoruz. Modern Jazz Quartet'ten Percy Heath'in doğumu münasebetiyle hepinize günaydın tekrar. <Gülüyor> Açık gazete. kastenin tekrarını gece sıfır itibaren dinleyebilirsiniz.